kasste Kainat, bugün 25 Kasım Perşembe, yıl 2010, ay 11, gün 329, Kasım 18. 1431, Hicri Zilhic'e 19, 1426, Rumi Kasım 12. Günün tarihi. 147 yıl önce bugün, 25 Kasım 1893'te Orhun kitabeleri Danimarkalı dil beyimci Thompson tarafından okundu. Bu kitabelerin bir yerinde şöyle denilmekteydi. Üste gök delinmezse, altta yer yarılmazsa, Türkleri alt edecek yoktur. 121 yıl önce bugün, 25 Kasım 1889'da yazar Reşat Nuri Güntekin İstanbul'da doğdu. 1917 yılında kısa öyküler yazmaya başlayan Reşat Nuri, Kurtuluş Savaşı sırasında yazıp Vakit Gazetesi'nde tefrika olarak yayınladığı 1922 Çalıkuşu romanıyla büyük ün kazandı. Böylece geniş bir okuyucu kitlesine seslenme olan bulunan Reşat Nuri, konuları genellikle Anadolu'da geçen 18 roman ve birçok öykü yazacaktı. Yemek listesi gün 329. Paça, makarna, salata, meyve. Büyük Saatli Malif Takvimi Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyor Açık Gazete başladı Ömer Madra, Ali Gua ve Volkan Atunç'la birliktesiniz Günaydın, günaydın. Ben Bevan'a da bir günaydın diyelim ELO Electric Light Orchestra grubundan 10.538 numaralı Uvertür adlı parçayla açılışımızı yaptık bir rock Klasik müzik parçalarından, bestelerinden esinlenmiş rock parçaları yapmalarıyla bilinen bir grup bu. Onun elemanlarından Ben Bevan'ın doğum günü 1944'te. Bugün o yüzden iyi ele hoç başladık size. Ve bir günaydın da onlara dedik. Tarihteki durumlara da baktığımızda bugün Saatli Marif Takvimi Orhun kitabelerinin Türkçesinin Danimarkalı dilbilimci tarafından okunmuş olduğunu söylüyor. Ee, bu kitabelerde de üste gök delinmezse, altta yer yarılmazsa Türkleri alt edecek güç yoktur demiş ama bu Orhun Göktürklerin de ortadan kalkmasını izah etmekte yetersiz kalıyor tabii. Yıkılmasını değil mi bu ibare kitabe. Bunlara takıldığımızı zannetmiyorum işte. İlelebet devam ediyor Türk devletleri gibi bir test üzerinden devam eden hikaye. Galiba, ama gerçek hani gerçeklere dayanmıyor. Yani orası çok önemli değil çünkü önemli olan hani bir ideolojik tarih inşası ve bu inşanın içinden baktığımızda ancak zaten hani kitabelerden bir parçayı bu parça olarak seçebiliriz değil mi? İlla gerçek dünyada yaşamamız gerek kesinlikle. Yani hakikaten gerekmediğini düşünüyorum maalesef veya iyi ki bilmiyorum hangisi ama gerekmiyor işte. İyi be, şeye de bakalım bugün 25 Kasım uluslararası kadına yönelik şiddetle mücadele günü oldukça e, yani Türkiye erkeklerinin utanç günü diye de bir gündem maddesi yapmış Radikal Gazetesi mesela çünkü Tabloya bakıldığı zaman kadınların yüzde 41 onda 9'u yani yüzde 42'si neredeyse şiddet görüyormuş. Ve yüzde 48'i de bu şiddet görenlerin kimseye söylemiyormuş. Radikal'in bir haberi çok ağır bir durum var tabii. Sınıfsal farklılıkların aslında çok da ciddi anlamda kadına şiddeti etkilemediğine dair de bazı veriler görmek mümkün. Aynı haberin içinde ee, aslında eğitim durumu, gelir durumu gibi... ...şeyler bir miktar etkilemekle birlikte... ...kadına şiddeti... ...çok da ciddi ciddi... ...radikal farklardan bahsetmek mümkün değil. Evet, istatistikler gerçekten... tüyler ürpertici sayılabilir yalnız. Bakıldığı zaman... ...mesela şiddet yaşamış kadınların... ...yüzde... ...otuz üç, onda yedisi yani... ...üçte birinden fazlası... ...hayatına son vermeyi düşündüğünü söylemiş. Yani her üçte biri... ...her üç kadından biri şiddet uygulanan intihar edebileceğini, intihar etmeyi düşündüğünü söylemiş. Ve senin de dediğin gibi düşük ve yüksek gelir grubunda olmak fark etmiyor bu fikri aklından geçiren kadın oranı aynıymiş mesela düşük gelirler, gelirlerde de yüksek gelirlerde olduğu gibi ee, en az bir kez gebe kalmış her 10 kadından biri gebeliği sırasında da şiddet yaşıyormuş. Bu da korkunç yüksek bir oran yani. işte iki canlı tabir edilen kadınların durumu. Türkiye'de şimdiye kadar yapılan en büyük kadın araştırması Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği desteğiyle Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nde Enstitüsü yapılmış 24 bin. Hane, 24 bin hane ziyareti ve 12.000'den binden fazla kadınla da yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiş. Bayağı çarpıcı sonuçlar olduğu söylenebilir. Yani beklenmedik değil ama sarsıcı olabilir. Şimdi bunu böyle söyleyelim ve geçelim mi? Şimdi diğer haberlere de geçebiliriz herhalde. Ee, bir kere e, Türkiye'de yine gazetelerde ve televizyonlarda pek rastlamadığımız ama bize göre önemli. Canlılar halimi için önemli bir haber var. Ee, sera etkisi yapan gazların rekor seviyeye tırmandığı açıklanmış. Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü'nün açıklaması bu. Yani sera etkisi yapan gazlar dediğimiz işte küresel ısınmaya iklim değişikliğine yol açan ve dünyanın mahva doğru gitmesini hızlandıran Gazlardan bahsediyoruz. 2009'da büyük bir rekor kırılmış. Sevindirici bir rekor sayılmaz bu. Ee, bir önceki rekor ve bir önceki rekor ve bir önceki rekor diye de daha önceki yıllara gitmek mümkün aslında. Ee, zaten ardarda arda her yıl rekor kırılmaya devam ediyor. Bu da e, evet, felaketin sana... bir parçası. Evet yani 150... bütün hikaye yani milyarlarca yıldır var olan. Gezegen üzerinde sadece son 150-200 yılın fosil yakıtların yakılmasıyla meydana gelen bir sonucu. Enteresan aslında 2009 rekoru aslında işte yani karbon gazlarının sanayi devriminin başlangıcına kıyasla %38 arttığını belirtmiş. Metan gazı da yükseliyor ki çok büyük bir hesaplanamıyor büyüklüğü. Onun yol açacağı felaketin kutup bölgesinde artan hava sıcaklığından dolayı olduğu belirtiliyor. BBC Türkçe haberlerden okuyalım bunu. Kutuplarda da donmuş toprak ısındıkça yüzyıllardır toprağın altına hapsolmuş metan gazının atmosfere karışmaya başlaması. Bu da çok yani bir karbondioksidin. 20 Hatta 22 kat daha güçlü etki yaratan bir gaz bu ve geçen yıl o büyük bir ile sonuçlanan açıkradyo olarak da takip ettiğimiz Kopenhag'da düzenlenen uluslararası iklim hı hı. zirvesinde hükümet liderlerinin sözüm ona pazarlıklarla üzerinde anlaştığı küresel ısınmayı 2 santigrat yani Celsius dereceyle sınırlandırma hedefinin de ne kadar gerçekçi olduğu konusunda soru işaretleri uyandırdı diyor. Şaşırmış BBC'de yani. <gülüyor> Cenevre'den geldi bu açıklama. Ayrıca sadece buradan değil, Dünya Meteoroloji Örgütü, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün Cenevre'deki merkezinden değil açıklama. Üç ayrı bağımsız iklim enstitüsü de şimdiye kadarki veriler ışığında 2010 yılı kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olacak diye tahminde bulunmuşlardık. E ne oldu şu bu şey haberleri ya hani bin yılın en soğuk kışına giriyor haberleri donacaktı. Hani Kız Kulesi resimleri konuyordu Halit'te işte Galata Kulesi'nin ara? Hala donabilir don yani hmm. bence sabırlı olmakta fayda var daha yeni giriyoruz bir yandan kışa belki de bin yılın en soğuk kışı yaşanacaktır. Neye evet. dayandığı belli değil ama hani olabilir mi? İhtimal... Aa, Polonyalı hava tahmincilerine dayanmışlar. Rus'ta da vardı. R bir Rus bilim adamına göre de Bilim adamı yoktu. Hayır. Rus'a göre Rus, <gülüyor> Sadece Rus haber ajansı Polonyalı hmm. haber tahmincilerine göre verdi ve gazetelerimizin birçoğunda ve televizyonların haber şeyinde manşet oldu. Ana haber oldu. Gördünüz mü? Ama ne olduğunu tabii söylemedikçe olmaz herhalde. Şöyle bir gerçeklik yok mu? Ee, gayet keyifli haber. 3-4 gün uzun süre verebilirsin gazetelerde, televizyonlarda. İllüstrasyonları çok güzel duruyor ayrıca. Görüntü Ama konusunda hiç sıkıntı var. çekmezsin. Aynen öyle. Buzdolumuzlu bir sürü şey söyleyebilirsin. Üstüne üstlük felaket haberi olduğu için bir çeşit pornografidir. O yüzden insanlar izleyecektir, takip edecektir kesin. Ya bence bundan iyi haber olmaz. Doğru olup olmaması başka tartışma konusu. Evet, o, onun bir önemi yok. Birleşmiş Milletler bayağı ciddi bir iklim uyarısında da bulunmuş. Independent'tan da okumamız mümkün. Michael McCarthy çevre editörü Cancun'da gelecek hafta açılıyor Birleşmiş Milletler'in iklim konferansı ama pek az umut var deniyor ve işte bu söz konusu olan iki derece de tutulamayacağını söylemiş durumdalar. Unep mesela Birleşmiş Milletler Çevre Programı adlı kuruluş. Halbuki zaten geçen sene Kopenhag'da başta Bolivya ve Maldivler gibi e, ülkeler olmak üzere pek çok ülke ama. Buradan yayınlarını da yaptık hatırlayacaktır dinleyiciler. 2 derecede olmaz zaten çok fazladır. 1,5 hatta bir de tutmak gerekir deniyordu. Bu sıcaklık artışından, endüstri devriminden bu yana. Fakat gayet karamsar bir sonuç daha çıkmış durumda gigatonlarla hesaplanıyor. O fark meselesi. Yani 10 yıl içinde 2020'de 56 gigatona çıkacağı söyleniyor. Yani milyar tona bu karbondioksit ve diğer e sera gazlarının emisyonlarının bu da yani Kopenhag'daki bütün o vaat edilen uyululan altına girişilen taahhütler uygulansaydı bile ...sadece... ...2020'de yani bundan 10 yıl sonra... ...49 gigaton'a indirilebileceği... ...düşünülüyordu. Yani zaten... ...5 milyar tonluk bir açık... ...hala kalacaktı. Ama... ...uygulanması da... ...görülmüyor zaten. Kimsenin uygulamak gibi... ...bir niyeti de yok. O zaman da... ...zaten 49 değil... ...53 gigaton'a... ...10 yıl içinde çıkacağı hesaplanıyor. Bunun da... ...hani... Dünyanın son haberlerine tekrar devam edebileceğimiz söylenebilir. Kankun'a gidecek arkadaşlarımız var, takip edeceğiz. Ümit Şahin de belki Semra Cerit mazlumla da ama yani oradan da bize bildirir arkadaşlarımız. Yani rekor seviyeye tırmanmış durumda ve çok ciddi uyarılar geliyor. Bunların hiçbiri Türkiye'de, medyada, yerleşik medyada yok. Neden yok bilmiyorum. Olsa iyi olurdu. Çünkü bu da başka konular kadar hatta onlardan daha da önemli sayılabilir. Peki niye tutulamayacak bütün bu hedefler onu söyleyeyim mi? Bir başka haberle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şirketlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şirketleri rekor kar tutulmuş kârlara ulaşmışlar. Yani bir buçuk trilyon dolardan daha fazla yıllık kazançları varmış. Rekor kâr Bu tabi sana bir şey söylüyor mu bu? Rekor kârlar. Yani normal. Ee, şimdiye kadar yani Amerika Birleşik Devletleri hükü Federal Hükümeti'nin 60 yıl önce başlamış hesapları tutmaya, şirketler ne kadar kar ediyor, bildirmeye filan. Ve o zamana kadarki en yüksek şeymiş. Hani kriz vardı deniyor. Bu rekorlar kriz açısından bir şey fark etmiyor anladığım kadarıyla. Yok. Yani geçen yıla göre ne kadar yükselmiş karları biliyor musun? 28. Hiç fena değil. Peki bir yandan da kemerleri sıkıyoruz, hani her şeyleri ona göre ayarlıyoruz, vergiler artıyor, daha fazla hizmetler pahalı hale geliyor ya da paralı hale daha geliyor. Daha fazla da istihdam sağlayacağını da söylüyorlar ya, öyle değil midir? Bütün teori bu değil mi? Yani daha çok kâr eder ki trickle down ekonomi dedikleri altta sızsın. Daha çok kar edince daha çok yatırım yapacak, daha çok iş açınca daha çok iş çalışacak, evet. daha çok iş çalışınca daha çok tüketim olacak, o zaman daha çok kâr edecek. Bu böyle sonsuza kadar giden bir spiral değil mi? Evet ama olmamış. Aa. Yani şirketler bu rekor karlarında daha fazla işçi almak için kullanmamış. Hiçbiri Aa. kullanmamış. Onun yerine kendi bir yat dört villa ve altı bilmem ne almayı tercih <gülüyor> etmiş? Yok yeni Neden yatırımlara anlamadım. gitmiştir. Kendisi için. Yani, doğru. Kendisi ve arkadaşları için öyle yat katla o kadar uğraşmıyorlar canım. Ya, ne bileyim işte ben karikatürüz etmek istedim. <gülüyor> o eski. Evet. <gülüyor> <kuru almıştır. gülüyor> Federal, e, Fed var ya... Yani... Ona bakılırsa Merkez Bankası'na... Gene... E, en az bir yıl daha %9'da kalacakmış... işsizlik Oranı... Hı hı. Peki ben bir rakam daha vereyim... Ziraat Bankası'nın karlarını mı açıklayacaksın? Yok onu da sen açıklayabilirsin... Bari, hani yeri geldiği için kelimeden tutuyor... E, sistemden de tutuyor tabii... Ziraat Bankası da müthiş kâr etmiş... Bu sene... E, bu yılın Ocak-Eylül dönemi karı 2 milyar 733 milyon lira olmuş. Güzel para. Güzel para evet. Kar bu yani böyle hani elinizde kalan löp et kısmı. Peki soru da şurada geliyor. Şimdi neden önlenemez bu 2 derecelik yükselme dünyanın mahvolması? Neden önleyemeyiz sorusunu ben sana bu şirketlerin rekor karıyla biraz vermeye çalıştım. Biraz daha ayrıntısına gidelim. Bill McKibben'ın Anıtsal Nitelik'te bulduğum kitabı... ...Üliyors... ...başlığını taşıyan kitabında... ...güzel bir statistik var... ...çok taze... ...yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük şirketlerinden... ...12'si... ...en büyük 12 şirketin... ...6'sı... ...fosil yakıt... uğraşıyormuş... Hmm. ...petrol, doğalgaz ve... ...yani karlı bir işmiş... ...evet... Dördü de enerji işindeymiş. Yani daha doğrusu şöyle pardon enerji değil. Dördü de otomobil kamyon traktör yapıyormuş. Yani enerji işindeymiş. Yine aynı işin bir başka On parçası. Kaldı iki. Birinin ne yaptığını bilmiyorum. Diğeri de adından da anlaşılacağı üzere General Electric o da. O da enerji işindeymiş. Şimdi bu durumda sen bu kârların kısıtlanıp da küresel ısınmaya yol açan sere gazlarının indirilebilmesinin kolay olduğunu mu söyleyeceksin? Hı? Ee, kolay olmadığını biliyorum. Çünkü hakikaten işte birinin milyar dolarlık kârlarının üzerine basmaya kalkıyorsanız bu çok kolay değil. Ama e, aksi takdirde ise işte birkaç milyar insanın üzerine basıyor olmak gibi bir durumla karşı karşıyayız ki. Hani bu seferki de mecazi bir basmak değil bildiğin evet. hani e, ölüme gönderiyoruz insanları ve bunlar arasında bizim olma ihtimalimiz de tabii ki var. Ayrıca. Evet bu şirketlerin de e, en büyük 500 milyon dolar harcamış olduğunu biliyor musun PR işi içinde küresel ısınma yoktur. Ne münasebet uyduruktur bunlar desinler diye sahte paravan örgütler kurduklarını basını satın aldıklarını ve özellikle de senatörleri ve temsilciler meclisi üyelerini satın almak için 500 milyon dolar harcamışlar ki bu büyük bir artış gösteriyor. O da rekormuş. Köyse iklim bunların hepsinin aslında uluslararası ceza mahkemesinde insanlığa karşı suç işleme suçundan çünkü bilerek yapıyorlar. 10 milyonlarca insanın ölüme yalnız insanı değil bütün hayvanları canlar alemini de ölüme sürüklüyorlar ve bunu bilerek yapıyorlar. Ama tabii onlar için bir dışsallık, externality. Yani hesaba katılmıyor kar zararı hesabında, Hı -hı. maliyet hesabına girmiyor. Onlar için sadece kar maksimizasyonu önemli. Bunun için kuruyorlar ama işte Penn State Üniversitesi'nden şimdi Brown diye bir e, öğretim üyesi uluslararası... Bir suç sayılması tıpkı Nürnberg Mahkemelerinde ya da Uluslararası Ceza Mahkemesinde olduğu gibi Bu şirketlerin Görüldükleri yerde yargılanması e, Önerisini Ortaya attı yeni bir kategori bu, bu suçlara ne diyeceğiz yani Sadece bu sene Bir sene içinde 150 bin kişinin Doğrudan ba şeye bağlı Olarak köyse ısınmaya öldüğü Evlerini Barklarını mallarını mülklerini Kaybedenleri hiç saymıyorum ama 150 bin kişi doğrudan bundan dolayı öldü deniyor. Seller vesaire bunların yolu açtı. Görevi e, ihmal açtı. sonucu ölümü sebebiyet vermek ya Hayır, da bu insanlığa meğer... karşı suç olması o da olur. lazım diyor. Kesinlikle. O da olur. Yani bugün bu konuda biyoetik kongresi var. Ee, orada naçizane bir konuşma yapıp bunları söylemeyi planlıyorum. Uygun mudur sence? E uygun. Niye uygun olmasın? Ya? Söylemesine söyle ama dinleyecekler mi ondan emin değilim. Bakarız, görürüz. Evet bu aynı zamanda diğer haberlerimizde şöyle yani Portekiz'de büyük bir genel grev var ve felce uğrattı deniyor. Yani bütçe kesintilerine ve vergi yükseltmelerine trenler otobüsler durmuş o uçaklar ve her türlü banka ve sağlık hizmetleri filan da durmuş. Ve Portekiz'in 1988'den beri gördüğü genel grev. Çok önemli bir gelişme aslında. Ve bu kemer sıkma politikalarını e, hatta e, devlet memurlarının da ücretlerini de kesmeyi planlıyor. Yüzde beş. Ve emeklilik e, ikramiyelerinde dondurmayı e, öngörüyor bu şeyler. Bayağı ciddi bir e, durum var. Aynı şey İrlanda'da da protestolar görülüyor. Kuvvetli protestolar, işçi sendikaları. Cumartesi günü özellikle bayağı bu aynı konudaki işte kemer sıkmalar, harcamaları, kısıtlamalar ve İrlanda bankalarının da Avrupa Birliği ve IMF tarafından kurtarılması planları karşısında onun daha doğrusu onların kurtarılmasına itirazları yok da kendilerine getireceği ek ağır yükleri protesto ediyorlar ve çok ağır bu welfare spending dedikleri işte kamu harcamalarını kısmak as asgari ücreti indirmek Ahmet İnsel de konuşmuştuk ve vergileri yükseltmek gibi bir şey var ve yakında da Bank of Ireland İrlanda Bankası'nın da kontrolünü hükümet alacakmış ele zaten devlet kontrolünde olmayan tek banka o kalmış yani devlet kurtarıyor onu bir de orada ...var öyle bir hikayemiz... ...bir de... ...bir yerde daha bir... ...şey görmüş müydüm... ...ha İtalya'da da... Yani, ...İngiltere'de... ...çok büyük şeyler var... ...İngiltere'de bayağı... E, ...mevzu... ...şirazesinden çıktı demek mümkün... <gülüyor> okul işgalleri filan. istersen evet. bir aradan sonra onlara da biraz geçelim. İtalya'da da Merkez Sağ koalisyonun üniversitedeki reform evet. tasarısı üzerine öğrencilerin şiddetli tepkisi var. Portekiz'de yani te genel grev. Evet. Zaten ciddi anlamda şey yapıyor. Evet söyledik. Yani Portekiz'de İrlanda'da İtalya'da ve İngiltere'de Britanya'da ve İtalya'da diye sayalım çok ciddi bir gelişme var. Biraz onlara bakarız. Rekor, rekor kar elde eden şirketlerle böyle bir kapışma var. Ee, sonra da Türkiye'de de bu askeri vesayetin açığa alındığıyla ilgili haberler var. Bütün Türkiye'nin en önemli haberlerinden bir kısmı da o konuda. Ona da gireriz. Yani komuta zincirine demokrasi ayarı falan diye vermiş gazeteler. Üç ...general... ...üst seviyeli komutan... ...görevlerinden alındı... ...sivil yönetim tarafından... ...bu da Türkiye'de ilk defa rastlanan bir şey... ...araya geçmeden önce... E, ...Michel Başöle'nin bir konuşması var... ...ondan kısaca... Bahsedelim, ...bahsetmek istiyoruz... Şili'nin eski devlet başkanıydı... ...kendisi... ...şimdi bu kadına karşı... ...şiddet günüyle ilgili... uluslararası kadına yönelik... ...şiddetle mücadele günüyle ilgili... Önemli bir konuşma yapmış. Kısaca ondan da bahsedelim. Yani kadınlar ve kızlar bütün hayatları boyunca şiddet sarmalının içinde kalmak, hayatın bir parçası olarak bunu yaşama durumunda kalıyorlar. Buna engel olmalıyız diyor Başüle. Bundan kısaca bahsedelim. Görevi de Birleşmiş Milletler'de yaptığı bir konuşma. Görevi de Birleşmiş Milletler kadın. Ha, meselelerinin yöneticisi oldu şimdi yeni görevi bu onun için konuşuyor. Women and girls are at risk of gender-based violence throughout their lives. This violence is perpetrated by the people closest to them, intimate partners, family members, colleagues, as well as people they have never met. It takes places in rich and poor countries, in urban and rural areas, in situations of peace and conflict, and in the aftermath of natural disasters. It takes places, a place in women's daily life." Evet, Michelle Baysoleydi bu ve Birleşmiş Milletler'de bu Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada bütün hayatları boyunca kadınlar ve kızların doğrudan doğruya cinsi, cinsiyetlerine yönelik tacizler ve şiddet karşısında kalma riskindeydiler diyor, riskindedirler. Ve çok önemli bence bir şey de söylüyor bu şiddet e, en yakın kendilerine en yakın insanlardan da geliyor diyorlar yani işte kocaları sevgilileri nişanlıları neyse işte en yakın partnerleri hayat arkadaşları aile üyeleri ee, ve aynı zamanda da çalıştıkları bir yerde çalışıyorlarsa yakın yani çalışma arkadaşı erkeklerden de geliyor ve yani sadece şey sanılmasın demiş ee, sadece uzaktaki onların tanımadıkları erkeklerden değil ve sadece şey de sanılmasın diyor Michel Basule zengin ve yoksul ülkelerde aynı anda oluyor hiç öyle fark yok Kırsal bölgelerde de oluyor, şehirlerde de, kentlerde de oluyor. Barış durumlarında da, çatışma durumlarında ve doğal felaketlerin arkasında da. Yani kısacası insan kadınların gündelik hayatlarının ta içinde yer alan bir olay diyor. Açık gasti She thought of summer Nick Drake'ten Riverman adlı parça dinedik. Irmak adamı. Ee, Nick Drake, Nicholas Rodney Drake asıl adı. Ölüm yıl dönümünde andığımız bir kişi. Çok e, 1974'te bugün hayata veda etmişti. 1948 doğumlu, gayet genç yaşta ölen bir İngiliz şarkıcı, besteci ve müzisyen. ...böyle genellikle akustik, hüzünlü ve güzel özgü şarkılarıyla biliniyor. Gitar çalıyor ama piyano, clarinet ve saksafonda da usta bir müzisyen olduğu biliniyor. Hayatı genç yaşına da veda ettiği hayatı boyunca ünlü bir, büyük bir kitleye ulaşmamış ünü... ...ama ondan sonra da şimdi... Son 50 yıl içinde yarım yüzyılda en önemli İngiltere'nin çıkardığı en önemli müzisyenlerden biri sayılıyor. Biz de onu bu şekilde andık ölüm yıl dönümünde. Evet dönersek açık radyo, açık gazete, Kuzey Kore Yarımadasındaki gerginlikte de devam ediyor onu da. Kuzey Kore gene gerekirse yine ateş açarız demiş Anadolu Ajans France Press'ten Anadolu Ajansı'nın verdiği habere göre. Kuzey Kore Ajansı bu olayda Amerika'nın da sorumluluk payı var demiş. Gayet netameli bir alanda oluyor. Yıkılmış yanmış evleri. iki de sivilin hayatını kaybettiğini de gördük. Tehlikeli işler oluyor. ...P.J. Crowley'de... ...Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü... ...münferit bir olay olduğuna inanıyoruz... bunun kapsamlı bir kampanyanın parçası... ...değil... Bunu ...böyle düşünmüyoruz demiş... ...Çin'de... ...nüfuzunu kullansın demiş... ...ayrıca da tek müttefiki olarak... ...belirtilen... ...Çin'in etkisini kullanma... ...nüfuzunu kullanmasını istiyorlar... ...hafta sonunda tatbikat var galiba... ...nükleer yakıtlı denizaltılarla... ...pardon... Denizaltılar da var, mı bilmiyorum da deniz savaş gemileri var evet, yani daha şey, doğrusu gemileri, uçak, gemileri. uçak gemileri. Evet. ya yani onlar zaten işte dün vermiştik haberini yola çıkmış durumdaydılar. Vardılar mı, varmadılar mı bilmiyorum. Ama bilmiyorum. önemli kısmı o değil herhalde. Değil evet. Yani 1950'den 53'e kadar süren ve patak kalmalarıyla sonuçlanan yani beraberlikle biten o korkunç savaşta Türkiye'nin de içinde bulundu çok sayıda da insan kaybetti. E, savaşta O zaman da öyle goy goy vardı Türkiye'nin ne kadar kahramanca Savaştığı goy goy orada da Devam ediyordu bu hiç bitmeyen bir şey Anladığım kadarıyla e, Yani o da ilginç Bir şey aslında sürekli olarak aynı goy goy iyi olmak da bir garip değil mi Hani bitip bitmemesinden öte Her seferinde böyle gururlanma hali ya benim aklıma niye ya bilmiyorum 10 -10 ama bunlar... Orman kitabeleriyle hala yapılan Goy Goy'u veriyor Saatli Marif takımı. Sen ne diyorsun ya? <gülüyor> 1950'den bahsediyoruz. 53 o, o zaman mi? bu Goy Goy yeni bir Goy Goy olarak daha önümüzdeki 300-500 <gülüyor> sene etkili olur diyorsun yani. Evet herhalde. Benim aklıma NATO'daki görüşmeler geldi aslında bütün bunların üzerine çünkü... Türkiye'nin dediğini yaptırdı NATO evet. görbesinden ya, Adımız geçiyor diye mutlu olan bir ülke hali var. Özellikle hükümet ve dışişleri bakanlığında gündeme damgamızı vurduk falan. Ya füze kalkanlarından ve bunların nereye yerleştirileceğinden bahsediliyor ve yani belki de bölgeyi önümüzdeki 10 yıllar boyunca son derece tehlikeli bir duruma sokacak. Başta komşumuz İran olmak üzere her türlü tehlikeyi içeren bir durumdan bahsediyoruz ama önemli değil. Adımız geçti falan. Ya bu dediğimizi yaptırdık. Masaya yumruğumuzu vurduk. Öyle öyle. Şimdi bir de çok tehlikeli bir durumda şey var. Yemen'den küçük bir haber var böyle. Boris of America'dan gördüm. Melek Çağlar'ın haberi. Şii militanlara El-Kaide saldırısı diye bir haber. 17 kişi ölmüş. En az 15'te yaralı var. Böyle ufak bir dini kutlamaya katılmak üzere seyahat ederken saldırı olmuş. Konvoya yaklaşmış militanlar otomobildeki bombayı patlatmışlar. El-Kaide yapmış olabilir deniyor. Bir yandan El-Kaide, bir yandan Şii isyancılar. Yemen önümüzdeki birkaç yılın herhalde en önemli bar yeni barut fıçısı olur mu sence? Onun Terörlük ihtimali herhalde yüksek gibi görünüyor. Olabilir. de e, yeni, milyonlarca yeni. Doküman açıklayacak Birleşmiş Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Ama şey çok kızmış gene bir sözcü Pentagon sözcüsü demiş ki BBC News'un haberine göre. Hı hı. E, diplomatik şeyler de varsa yazışmalar da varsa Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası ilişkileri zedelenir. Bir sürü de insanın hayatı tehlikeye girer, ulusal güvenlik tehlikeye girer demiş. Sanki yapılanlarla herhangi bir tehlike olmamış gibi. Afganistan'da, Irak'ta, Yemen'de, Pakistan'da, Afbak'ta. Hiç tehlike olmuyor insanların hayatında bir şey olmuyor değil mi? Vakili X açıklayınca oluyor bunları. Yoksa onlar zaten... Ya o garip hal zaten ilginç bir şey. Yani Mutlu Mesut yaşıyorlardı. Ah şu haberler çıkmayaydı falan gibi bir hava var Aynen, ya sürekli. öyle. Ama Türkiye'de de olan bir şey işte. Verelim mi haberleri vermeyelim mi tartışmasını hala daha da devam ettiren bir ülkede veriyoruz bu haberi. O yüzden çok daha normal gelmese bu gerek. Bu son derece önemli bir iş yapıyor. Bütün herkesin bilip asla kabul etmediği. Bir e, kepazeliği tekrar tekrar yüzümüze sunuyor. Onun içinde işte adam için fevkalade önemli tertipler peşinde İsveç'i Finlanda kullandıklarını düşünüyorum ben şahsen. Yani işkence ve en az 15 bin fazladan sivil ölümü şiddet yoluyla sivillerin öldüğünü gösteren raporları yayınlıyor. Ve bunlar savaşa Işık tutup bir an önce savaşın biraz olsun azaltılmasına yönelik bir hizmette bulunuyordur diye umuyoruz diyorlar ki ben de katılıyorum onlara. Evet gelelim şimdi bu bütün ortalığı kasıp kavuran grev meselelerine. Portekiz'de baya 20 yıl sonra bulaşım, eğitim ve sanayi faaliyetlerini ciddi biçimde etkileyen bir genel grev BBC Türkçe'den okuyabiliyoruz. Çok ciddi ağır bir grev ne açıdan derseniz havaalanları tamamen durmuş durumda deniz limanları tamamen durmuş durumda tren seferlerinin dörtte üçü iptal otobüslerse sadece yüzde altmış pardon yüzde kırk seviyesinde sefere çıkıyorlar. Yani ülkede bağlantılar ulaşım tamamıyla durmuş kopmuş durumda ki zaten ulaşım durduğu anda bir grevin başarılı olması için gerekli altyapı da hazırlanmış oluyor. Evet, yani ülkenin iki büyük sendikası, ana sendikası da ortak hareket etme kararı almışlar. Fakat şu var, bu eylemler kemer sıkma programının yürürlüğe konmasını engellemeyecek diye de açıklama gelmiş ekonomik uzmanlarda. Çünkü zaten muhalefette kamu maliyesindeki ciddi sorunlar tırnak içinde nedeniyle oylamada çekintiser kalacakmış. Böyle göreceğiz. Portekiz'de genel grev milyonlarca kişi yaşama etkilendi. Niye derseniz işte yine bu Avrupa çapında gittikçe kuvvetlenen kemer sıkma politikaları sebebiyle... Ama uygulanacakmış işte gene grev falan. Göreceğiz. Evet bence de. O kısmını hani çok böyle peşin söylemek kolay gelmiyor bana. Çünkü kime uygulayacaksınız, nerede uygulayacaksınız gibi sorular Avrupa çapında sorulabilir hale gelmeye başladı. Evet ekonomi uzmanları yanılıyor da olabilir BBC Türkçe haberinden okuduğum şeyde. Peki İngiltere'deki okul işgalleri var bir de ne oluyor? Oradaysa e, aslında uzun zamandır görmediğimiz tipte çok aktif bir hareket oluşmuş durumda ve gittikçe de e, genişliyor şu anda. Hatırlayacaksınız 10 Kasım'da 50 bin kişinin yürüdüğü büyük eylemler olmuştu Londra'da. E, öğrencilerin yürüdüğü sebep neydi? Hükümetin üniversite açlarını 9 bin e, siteline çıkarmayı planlıyor olması üç kat artırarak evet evet ve üstüne üstlük bir de e, yoksul öğrencilere verilen desteklerinde kesinti uğrayacak olması bunun yanında yani özetle zenginler gitsin fakirlere zaten gerek yok ve araştırma fonlarının da azaltılması kararı alındı ayrıca da üniversitelere verilen eğitimi, akademik yani, evet kadrolar da zaten öğrencilerle birlikte sokaklarda yürüyorlardı hani e, Türkiye'de çok alışık olduğumuz bir durum değil 80 sonrasında o yüzden garip gelebilir ama ee, öğretim üyeleri de öğrenciler de zaten birlikte yürüyorlardı Ve ilk işgal e, işte o büyük eylemin ardından gerçekleşmişti e, Bugünse 10 Kasım'dan beri baktığımızda bambaşka bir hikaye dönmüş durumda e, Düzden söylenebilir artık Pek çok okuldan bahsediyoruz Yani en az e, 20 üniversite işgal altında şu anda yani Binlerce öğrenci dört bir tarafta Ve de işgaller hızla yayılıyor Özellikle Londra'daki kiliselerde. Ancak İngiltere'nin her tarafında işte üniversite işgalleri seri bir şekilde devam ediyor. Bu önemli. Manchester'da, Liverpool'da, Brighton'da binlerce öğrenci yürümüş ve çok ilginç de yani çok basit, yağın, yalın sloganlar da var. Eğer yok ama yok eğitim kesintilerine hayır mesela bir tanesi. Eğitim haktır şeklinde. Ama işgallerde dört bir tarafta var. Newcastle'da da başka yerlerde de. Sussex, Birmingham, Londra falan diye devam etmek mümkün. İlk işgal, ilk üniversite işgali Londra'da Suaz'da yaşandı. E, ardından da e, zaten pıtrak gibi devam ediyor. İşgal ettikleri üniversitelerde polis baskısıyla sık sık karşı karşıya kalıyorlar. Operasyona yakın durumlar oluşuyor. Ancak e, şu ana kadar öğrenciler iyi bir savunma sergilediler. ...böyle devam edecek olursa da bu uygulamayı hayata geçirebilmek çok kolay olmayabilir. BBC'nin ekonomistlerinin söylediğinin aksine. Ee, ve ko koalisyonun ama o Portekiz için söylemişlerdi. Yani ben ha, sanki Portekiz, genel, İngiltere'si genel. yok bu işin. Bu işin tek bir yeri var gibi geliyor bana. Ya da benim baktığım yerden öyle görünüyor. Ee, yani şeyde de... E, libdem denilen yani koalisyonun küçük ortağı da başı bayağı belada özellikle sözlerinden dönüp tamamen yalan söylediğini düşünüyorlar öğrenciler bütün vaatlerinin aksine iş yaptığını dolayısıyla yani zaten oy, seçim kampanya sırasında bu daha yeni kampanyada her türlü öğrenci harç yükseltmesine karşı çıkacaklarını <gülüyor> ettikten sonra ...birkaç ay geçtikten sonra... ...iktidarın ortağı haline gelip... ...ondan sonra da vazgeçince bundan... ...Libdemlere biraz kızmış... ...öğrenciler... ...ve çok ağır bir... ...saldırı altındalar. E, aslında bu saldırıdan başarıyla çıkıyor olmaları... ...sadece İngiltere'deki üniversite öğrencilerini... ...etkilemeyecek. Bu Avrupa çapındaki... ...politikaları ve hatta ve hatta... E, ...küresel politikaları... ...etkileyen bir durum. Çünkü bir yerlerde başarıyı ulaştığında bu garip evet. neoliberal politikalar diğerlerini de aman efendim görüyorsunuz bu zaten artık böyle falan gibi bir şeyle devam ediyor. Libdem lideri başbakan yazmıştı Nick <gülüyor> hemen bir açıklama yapmış durun demiş ya nereden çıkarıyorsunuz daha dinlemediniz ki bizim önerilerimizi görmeden <gülüyor> itiraz ediyorsunuz demiş. Önce yürümeden bağırmadan bakın ve dinleyin demiş. Fakat bu pek etkilememiş anladığım kadarıyla öğrenci hareketlerini. Ve Aaron Porter mesela Ulusal Öğrenci Birliği Başkanı Aaron Porter öğrencilerin Nick e, alacağı bir ders yok demiş. Hı hı. Yani aslında şeyde anlayamadım klegin ne demek istediğin. Çünkü ne yapılacağına dair şey yani Türkiye gibi bir ülkede olmadığı için İngiltere bu açıdan. Her şeyin zaten işte bunlar böyle yapılacak diye düzden yayınlandığı bir ülke. Ha bir de zaten artırmayacağız onun için seçim oy aldı artırmayacağız deyip şimdi e artırıyor. Dün, dün zaten onu evet. geç. İşte onun için durun bakın bir görün ne yapıyoruz demesi o zaman pek işe yaramamış anlaşılan. Genellikle bir de zaten bu tip reform dedikleri şeyleri e, zaten sizin çıkarınız olacak. Az bir sıkıntı işinizi falan diye anlatıyor oldukları için dünyanın her yerinde. Herhalde Clegg'de yine bunu yapıyor ama e, mevzunun şişen çok tarafı olduğu için artık son geçen 80'lerden beri devam eden bu politik hat üzerinde. E, İtalya'da mesela yine çok sert durumlardan bahsetmek mümkün. Evet ya çok ilginç aslında. E, üniversite işgalleri oldu, polisle çatışmalar oldu. Bu çatışmaların ardından dünse... E, Senatoyu ve Temsilciler Meclisi'ni işgal etmeye kalktı öğrenciler. O da radikalde var ama yani Milano, Roma, Floransa, Torino, tarafta. Perugia, Salerno, Palermo her yerde tasarı evet. protesto ediyorlar. Ne istiyorlar peki bu öğrenciler? Ee, yani İngiltere'deki öğrenciler. işte bu Ergenler de... ve istemez yükçüler diye Hı. bakmak mümkün. Niye? Çünkü İngiltere'dekine benzer bir durum İtalya için de geçerli. Ee, hem üniversite bütçelerini. ...epey bir kırpacak bu reform... İt ...İtalya'da... ...hem de e, özelleştirmelerin önünü... ...tamamiyle açacak... E, yani ...buna karşı çıkmazlarsa zaten 10 sene sonra... ...kardeşleri, e, kuzenleri... ...arkadaşları kendilerinden küçük... ...büyük ihtimalle üniversiteye gidemiyor olacaklar... ...onu da istemiyorlar... Evet. ...bayağı arbede yaşanmış... Yani ...senatoyu basma girişimi de... ...ondan polis... fazla öğrenci yaradı evet. zaten... ...ama şey çok kızmış... sadece. Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini. İtalya'da solcu mu kaldı zaten oralarda? Yani en Berlusconi var. İşte hani onu en sağa koyuyorum. <gülüyor> Mussolini'den bir önce e, böyle devam ettirebiliriz skalayı herhalde. Ama skala buradan başladığında sola varmıyor zaten. Evet. Varamıyor. Kabul edilemez bir şiddet olayı demiş öğrencilere kılmış ya, orada. Ya, peki e, üniversitelerin bütçelerini kesip özelleştirmeyle aslında... ...bazı sınıfları ki toplumun bir yüzde sekseni doksana ederler... E, ...tamamiyle üniversite dışında tutmak kabul edilebilir mi? Evet, onunla ilgili bir sıkıntı yok. Bu arada Yunanistan'da da e, aynı şekilde devam yok ediyor. Yok artık olmamıştır. Valla e, <gülüyor> şu anda e, grev ve iş bırakma eylemleri tekrardan başlamış durumda. Yunanistan'da e, 48 saat ile 3 saat arası değişen uyarı grevleri tekrardan başladı... Bir hayli hareketli olacağı benziyor. Hareketli olmaktan <gülüyor> öte yani hareketsiz olacak gibi çünkü ulaştırma tamamıyla grevde. Ülkede ulaştırma durmuş durumda. Bunun yanında kamu çalışanları sokaktalar ve böyle devam eden bir durum. Bugün mesela Atina ile Pira arasındaki geniş Atina diyebileceğimiz bölgede. Tamamıyla 12 ile 15 arası tüm işler iş bırakıyor falan filan. Evet cumartesi günü de İrlanda'nın çok gerçekten hareketli olması beklenebilir. İrlandalıların küçük ama bayağı Akdeniz kanı taşıyan nitelikte bir ulus olduğu da öteden beri söylenebilir. Yani hareketli kanlı sıcak kanlı. bakalım. Evet bu arada Türkiye'den de hemen şeyi söyleyelim. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 3 general hükümet tarafından açığa alındı. Balyoz darbe planı soruşturmasında adları geçiyor. Tüm general hepsi Halil Helvacıoğlu ve Gürbüz Kaya ve bir de Tu Amiral Abdullah Gavremoğlu haklarındaki işlemin iptali istemiyle askeri yüksek idare mahkemesine başvurmuş durumdalar. Muhalefet Farklı tepkiler olmuş Cumhuriyet Halk Partisi bunu sivil darbe Olarak nitelendirmiş Oysa BDP'de Barış ve Demokrasi Partisi ise Demokratikleşme süreci açısından Olumlu bulduğunu Bildirmişler Şimdi generallerin umudu yargı diye veriyor Bu haberi mesela Radikal Gazetesi Hükümet balyozcu 3 generali Evine gönderdi Diyor taraf ve askeri vesayet açığa alındı manşetiyle vermiş. Yasanın verdiği yetki 1950'den beri ilk kez kullanıldı diyor. Yani balyoz davasında sanık oldukları için terfi etmeyince askeri yüksek idare mahkemesine gidiyor. iki tüm generalde. Yani böyle anlatınca zor giren. oluyor. Yani balyoz dediğimizde neydi Hayır. söyleyelim hemen. Ee, hani darbe planı vardı ya balyoz darbe planı. Ee, epeyce olayla bağlantılandırılan. Bunun altında hani imzası şu olanlar yüz binlerce kişinin hapish evet, stadyum, stadyum hapish değil ha, stadyumlara kapatıldı işte ha. bir iki tane provokatif eylemin yapıldı vatandaşların işte çeşitli şekillerde vesilelerle silah çocukların çocuklar patlatılması falan, falan. O, o orada imzası olanlar e, terfi ettirilmemişlerdi onlar da aman efendim biz niye terfi etmiyoruz diyerekten e, askeri mahkemeye başvurmuşlardı askeri mahkemede evet efendim niye terfi etmiyorlar demiş. Ve bunun üzerine e, aslında e, politikalarından pek haz etmediğimiz böyle böyle söylemek lazım. Yoksa duymuyor bazı kulaklar. E, ekonomik olarak Türkiye'yi gerçekten çok darboğaza sokan özellikle emekçi kesimler açısından... ...ve gayet gayet de neoliberal ve muhafazakar olan AKP hükümeti hayırlı bir iş yaparak e, kendilerini görevden almış. 50'den beri var olan ve kullanılmayan değil kullanılamayan demenin daha doğru olduğunu e, düşündüğü bir şey. Yani kimin haddine generali görevden almak falan... Erdoğan aslında provoke etmiş zaten bu kısmını Efendim diğer memurlarla Durum neyse bu memurlarla da budur Diyerek sadece memursun Gibi çok aşağılayıcı şeyler söylemiş Askerlere e, Sivil darbe kısmını Sen anladın mı? Yani sivil darbe ne oluyor? Adamın zaten yetkisinde darbe dediğimiz şey Hukuk ve yetki dışında kullanılan şeylerle ilgili Belki söylenemez şey, Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey. Kemal Bey Anadolu Bey ama yani şey. Darbe oğlu değil Evet o da sivil darbe olarak nitelemiş. E, Cumhuriyet gazetesi bunu generaller açığa alındı manşetiyle hükümet balyoz sanıkları arasında bulunan 3 komutan hakkındaki ayim kararını yok saydı. Diyor. Ayim ne? A Sanaklar Mahkemesi. Hayır. Yani? Askeri Yargı. Ne? <gülüyor> askeri Yüksek İdare Mahkemesi. Ayim. Askeri mahkemelerin varlığının dışında bir de Askeri Yüksek İdare Mahkemesi var. Evet. Danışta işte anladım ya bayağı ben kendi hukuk anlıyorum. sistemi var tamam, askerlerin. tam, tam paralel. E, Peki evet. Türkiye Cumhuriyeti içinde mi? Evet evet. Ha, tamam iyi. iki tane var yani. Yani TSK personel kanunun 65. maddesine dayanılarak açığa alınmış durumda. Zaten e, işte Ümit Kardeş emekli hakim albay Ümit Kardeş çeşitli yazılarında, buradaki programlarında da bunu net olarak söyledi. Türkiye'deki ana problemin hukukla ilgili Belki de problemlerin anasının iki başlı yargı olması, bütünüyle, bütün hiyerarşisiyle yargıtayı, danıştayı e, ile beraber askeri mahkemelerin ayrıca bulunuyor olmasının hukuk mahkemesi, sivil mahkemelerinin yanı sıra bu büyük problemi doğuruyor demişti. Bu da genel bir kanaat zaten. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tepkili Adalet Kalkınma Partisi ve BDP'nin de memnun olduğu, Barış ve Demokrasi Partisi'nin memnun olduğu siyaseti böldü şeklinde verilmiş Cumhuriyet Gazetesi'nde de bu. Yani Siyasette de bir birlik ve... İnsanların niye rahatsız olduğunu böyle bir görevden alman anlamaya çalışmak üzere ben daha çok aslında eleştirel e, tarafı okumaya çalıştım şahsen. Çünkü hani... Bunda kötü bir şey olamaz herhalde. Çok basitçe şöyle bir durum. Doğru mudur değil midir bilmiyoruz. Parantezi içinde. E, balyoz gibi baya fecat e, hani askeri olarak bile Vayanas'ın ne yaptılar falan diye düşünebileceğimiz baya bir plan var. Bu planın altında evet. imzası olan muvazzaf askerler var. Bu adamların muvazzaf kalması yargılanırken böyle bir şeyden mantıklı mı? Değil. Yani bu insanların zaten görevden alınıyor olmaları lazım. E Ahmet yani herhalde ülke batmaz eyvahlar olsun generaller çalışmadı diye. E ama bundan öte niye rahatsızlık var o zaman diye baktığım zaman şu galiba en öne çıkan benim açımdan o oldu. En azından bir önermesi var çünkü. Mehmet Tezkan yazmış bugün Milliyet Gazetesi'nde. E zaten şöyle başlıyor ki hikayeyi anlayabilmek için iyi. Mutlaka yanıt verilmesi gereken kilit soru şudur. Neden şimdi? ...diye Aa. başlıyor yazısı. Nedenini de e, açıklamış. Önce tabii anlatmış süreci... ...kendi perspektifiyle. Kendi perspektif diyorum ama hani... ...gerçeklikten kopup perspektif değil. İşte... E, ...balyozun ne zaman ortaya çıktığını anlatıyor falan. Diyor ki sonra... E, daha bir sürü asker var bu balyozda adı geçen. Adı geçen değil, altına imza olan önemli olan ama... ...neyse bunları niye görevden almıyorlar diye sormuş bir. E, bu çok... E, Neden öden... şimdiymiş peki? Onun cevabını aslında alamıyoruz ama neden şimdiye şöyle bir cevap veriyor. Çünkü onlar e, askeri yüksek idare mahkemesine gidip dava açtılar. Yani diyor üç general yargıya gittikleri için cezalandırıldılar. Şimdinin cevabı buymuş. O yüzden de bu karar keyfiymiş. E, yani keyfin bilmiyorum ama sonuç olarak kararın alınış şekli süreci bunlar doğru mudur? Hakikaten bilebilmek için biraz daha bürokrasi ve kamu yönetim bilgisi gerekebilir bana ama... ...şunu biliyorum, bu adamların görev başında olmaması gerekiyordu. Yani, evet, Valyoz sanığı 3 general açığa alındı diyen zaman gazetesinin manşeti de... ...daha o durumu biraz daha açıklığa kavuşturur nitelikte sayılabilir. Çünkü sanık bunlar. Yani şöyle bitiyor yazısı Teska'nın, gerçekten anlamakta zorluk çektiğimden... ...hiç uyuzluk değil derdim, arkadan da dolanmıyorum. Tarihten biliyoruz, keyfi yönetimler çok tehlikelidir. O ülkenin vatandaşları için ıstırap vericidir, korkutucudur. Dilerim hükümetin dört dörtlük gerekçesi vardır diyor. Ya daha ne gerekçesi olacak işte balyoz darbe planı mahkeme alo diye devam edebilecek bir durum Hı, ama saymıyorlar e, herhalde. Yok. Neyse peki bence şimdi burada ara verelim. Sonra bu belki kalırsa bu haberin devamına da biraz baka biz dokuz buçuk on arasındaki bize kalan yarım saat içinde Bayrampaşa cezaevindeki o korkunç adıyla hayata dönüş operasyonu ile ilgili yargılama ya da devam edildi. Ondan da bahsederiz. Nobel Ödüllü yazar Naypoğlu'nun gelmemesi üzerine de çeşitli yorumlar var. Onunla ilgili de bugün başlayacak olan bir şeyde Avrupa Yazarlar Parlamentosu'na katılmaktan vazgeçmiş. Onunla ilgili de bazı haberler yaparız. Evet böyle birkaç haberimiz daha olacaktır. Onları da konuşuruz. Açık gasta. Hasan Ersel'le ekonomi notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Bugün kısa vadeli sermaye hareketleri konusunda önlemler üzerinde biraz konuşalım diye anlaşmıştık. Yani Türkiye başka ülkelerde de görülen bazı bu tarz önlemleri Türkiye'de yapmalı mı? Mali disiplin meseleleri falan. Bunlar üzerinde biraz konuşmak evet. istemiştik. Ee, yani bunu konuştuğumuz e, e, zaman bazı göstergeler vardı. Arada başka şeylere de eklendi. Bu dünyada çok hızlı ve e, tedirginlik uyandırıcı olaylar oluyor. E, şimdi mesela batımıza bakıyoruz. İrlanda'da bir olay var. Bu nereye gelecek, ne olacak, İrlanda'daki olay yayılacak mı, yayılmayacak mı diye bir kaygı var. Doğu'ya dönüyoruz. E, e, bize yansıyan haberlere göre Kuzey e, Kore topçusu, Güney Kore'nin bir adasını bombalamış. Biraz daha detaylı okuyunca önce Güney Koreliler top ateşi açmışlar. Sonra onlar da adayı bombalamışlar. Öyle mi? Ha mesela bundan <gülüyor> biz şüphe duyduğumuzu belirtmiştik ama o kadar <gülüyor> yakından zengin kadar takip edememişiz. E, valla ben e, e, bir haber ve onun üzerine işte böyle askeri konuların tartışıldığı sitelerdeki tartışmayı izledim. o e, Güney Kore orası civarı 70 bin asker getiren büyük bir manevra yapıyor. Hmm. Yani şimdi ondan sonra da bir ateş açma olduğunu Güney Koreliler de söylemiş. Ama şey, bir yerleşim yerine değil. Topçu Ateşi yani. Topçu ateş. de, e, Kuzey Kore cevap vermiş. E, yapılan şeylerden bir uzmanın çıkardığı sonuca göre Kuzey Kore atışındaki yüzde %90'ı Güney Kore askeri mevzilerine düşmüş. Ama da başka yere gitmiş. Artık kasten mi? Sapmış mı? Onu bir kimse bilemez tabii şu an ortada böyle bir şey ama yani sonuçta orada hesaplanmış yani her iki tarafında kendine göre ne hesap yaptılarsa bir tansiyonu arttırma şey deneyimi var. Şimdi peki bundan bizim konunun ne ilgisi var diyeceksiniz? O da şurada şöyle ilgileniyor. Şimdi bu sermayede bir ürkeklik vardır hep. Hele bu kısa vadeli olan sermaye bir yerden bir yere gidebilmek için bu kısa vadede durur. Yani anında çekilebilmek için. Şimdi Türkiye'den çekilmesi için bir sebep yok onu söyleyebiliriz değil mi? Yani Türkiye'de bir büyük, büyük bir tatsızlık yok. Daha doğrusu hep eski tatsızlıklar bir şekilde devam ediyor. Ama bunların bir Türkiye'de bir kriz yaratan düzeye geldiğini söylemek galiba ciddi bir haksızlık olur. Evet yalnız e, e, borsalarda büyük düşüş gibi tabii, haberler tabii, vardı. Tabii, tabii. Yani işte sermaye piyasasında. Geleceğim. Dolayısıyla Türkiye'de olan bir olay Türkiye'deki bir siyasi istikrarsızlık ya da başka bir tatsızlık nedeniyle Türkiye'ye karşı bir tedirginlik doğması için bir sebep yok ama genelde e, kendini emniyete almak istemesi sermayenin beklenebilir. Yani emniyete almak dendiğinde de bu işte çok daha istikrarlı ortamlara getiriden vazgeçip kaçması demektir. O çok daha istikrarlı ortamlar nelerdir? İşte Amerika'dır, Avrupa'dır. Edeceksiniz ki oralarda yani pek İstikrarlı sayılmaz doğru Fakat bunlar hep göreceli şeyler Yani e, o türlü bir şey Şimdi Türkiye'nin e, e, Sorunu Zamanın bu noktasında değil Önümüzdeki seçim var e, Türkiye'nin önünde seçim olması Aslında yani Bir demokratik ülkenin önünde seçim olması Gayet doğaldır yani daima böyle olur Aksi düşünülemez e, Ama Türkiye açısından niye önemli Şimdi bu seçime kadar olan dönem içerisinde nasıl bir iktisat politikası izlenecek? Bu açıdan önemli. Buna herkes merakla bakıyor bir anlamda. Şimdi burada bazı e, kelimeler kullanılıyor. O kelimeyi e, dikkatli yorumlamak lazım. Mesela seçim ekonomisi yapılmayacak herhalde deniyor. Şimdi bu laf... E, bir anlamda anlamsız bir laftır. Çünkü seçime Nita, giden gari. bir iktidar seçim ekonomisi yapar. Yani Yapan, bunun bu, kaç... AKP'yle ya da bir başka partiyle ilgisi yok. Ama bizde o seçim ekonomisi kelimesi özel bir anlamda kullanılırdı. Yani mali disiplini e, e, ihmal etmek, ülkenin gelişmesini bozacak düzeyde bunu mali kuralları ihlal etmek anlamında kullanıldığı için söylemek istenen bu yoksa seçime hazırlık yapmayacak iktidar demek herhalde çok anlamsız bir şey şimdi buraya gelince yapacak mı yapmayacak mı yani mali istikrarı bozacak derecede e, kamu açıklarını büyütür mü şimdi bu sorunu ya, benim de yanıtım hayır çünkü mümkün değil İki şeyi ayır ederim yani seçim ekonomisi yapmak başka bir şeydir aptalca şeyler yapmak başka bir şeydir yani niye aptalca <gülüyor> davransın iktidar yani herhangi bir iktidar niye davransın şimdi iktidar açısından önemli olan nedir <gülüyor> Türkiye'den büyük bir e, sıkıntıyla karşılaşmadan e, mesela işsizliği patlatmadan düşürmeden düşürmeden Tabii düşürmeyi çok arzu eder. Ona bir hiç kuşku yok ama düşmese bile hiç olmazsa bu civarda tutarak e, mali piyasalarda istikrarın alt üst olmasını e, dikkat ederek bu tempoda ekonomiyi götürmek. Bu tempo fena bir tempo değil çünkü ekonomi büyüyor. Buna sormak lazım. Yani şu oranda büyüyor, bu oranda büyüyor. Önümüzdeki yıl daha az oranda büyüyebilir. Tamam ama büyüyor. Evet. Şimdi bunu kaybetmek istemem. Şimdi böyle olunca siz bütçe açığını biraz bozup daha fazla harcama yaptığınızda doğabilecek sorular eğer yabancı sermayenin kaçmasına yol açıyorsa o zaman çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Çünkü Türkiye'nin cari açığı büyük. Yani seci büyük değil ama büyük. Yüzde beşlere işte hatta onu aşacak rakamlara miligilere oranı yüksek. Eğer o yabancı sermaye bundan çekinir kaçarsa bir de yani dünyadaki karambola bu eklenirse. O zaman biz e, büyümemiz için gerekli olan maddeleri ithal edemeyiz. Oysa edebilmemiz lazım. Bunun başında da işte şey geliyor, e, petrol, doğalgaz falan yani bunlar geliyor. E, o zaman hükümet için akıllı çözüm e, Türkiye'de büyümenin e, dayanımacağı noktanın ithalatın sürdürülebilirliği olması ve bunun içinde yabancı sermayenin varlığını sürdürmesi hangi biçimde olursa olsun daha önemli. Şimdi hangi biçimde olursa olsun da tabii hemen bir soru doğuyor. Çünkü gelip yatırım yapmasıyla kısa vadeli gelip gitmesi arasında sonuçlara itibariyle bir önemli fark var. Fakat bu noktada hükümet açısından e, hatta daha da geniş söyleyebiliriz yani e, hani hepimiz açısından da belki kısa vadede e, kısa va şey bile olsa... E, bu e, sıcak para şeklinde bile olsa onun kesilmemesi önem taşıyor gibi gözüküyor. E Böyle olunca da hükümetin birinci e, dikkat edeceği nokta o, bir yanlış anlamaya yol açacak, e, yabancı sermaye girişlerini ürkütecek e, bir davranıştan kaçırmak olacaktır. O yüzden de ee, bizde kullanıldığı anlamıyla seçim ekonomisi yani kötü anlamda kullanılan seçim ekonomisi yapmaması gayet doğaldır. Çünkü bu sermayenin girmesinden elde edecek kazanç daha büyüktür. Fakat şimdi ikinci bir konu var hmm, Evet. O da bizim elimizde olmayan bir şey. Yani şimdi Kuzey Kore, Güney Kore adası top attıysa Amerikan... Uçak gemisi oraya gidiyorsa bunun bizde bir ilgisi yok. Şu... Ama dünyada tedirginlik yarattı açık. O Suriye gelmek üzereydim ben de. Evet yani, be, yani ne yaparsa yapsın Türkiye'de e, da yapılan da bağımsız bir... olarak işte borsalarda ciddi Tabii. bir düşme etkisi para piyasalarında filan görüldü. Devamı da görülebilir herhalde. Evet, olabilir. Şimdi burada <gülüyor> hükümetin bir süredir, hükümetin derken biraz geniş söyleyeyim, hükümet artı Merkez Bankası'nın ee, tavrında ben şöyle bir şey hissediyorum ee, ekonominin makro göstergelerini bir süre için iyiye götürmek için çok büyük gayret göstermekten vazgeçip mesela enflasyonu daha düşürmek işte cari açığı kısmak filan bunlardan vazgeçelim buna karşılık herhangi bir şok karşısında direncimizi arttıracak önlemler alalım ekonominin direncini arttıracak önlemler alalım bu fena bir strateji değil. Yani bunun için sonunda efendim için hiçbir reform yapılmadı diye bir soru sorulabilir. Ve öyle olacaktır. Yani benim tahminim seçim sonrasına kadar Türkiye'de ciddiye alınabilir böyle bir yapısal önlem vesaire olmayacaktır. Ufak tefek olumsuz şeyler de olabilir. Vergiyle ilgili mesela. Yani vergi tabanını genişletmek diye bir konu gündeme kesinlikle gelmeyecektir. Ama işte vergi de şunu affedelim bunu bilmem ne yapalım, gündemdedir. Zaten gündemde ve gündemde olup bir soru çıkarılmaya çalışılacaktır. Çünkü biraz da tabii şirin görünmek de gerekmektedir. E, yalnız bu tabii buna yandaş olduğumu söylemek istemiyorum. Çünkü yani vergisini ödeyen de enayi yerine düşmüş oluyor bu tür olaylarda. E, o da hoş bir şey değil. Yani o da ileriye dönemdeki sorunlar doğurur. Ama benim bekleyişim önümüzdeki dönemde iktisat politikası yapanların Türkiye'de tek kaygısının bu tür şoklar karşısında Türkiye'nin fazla sarsılmasını sağlamaya yönelik. Onun için de mesela işte galiba hükümet yetkilileri ya bizim hak aslında değerlendirme notumuz daha yüksek olmalı filan gibi beyanatlar veriyorlar. Çünkü bu ara öyle bir pozitif bir olumlu gelişme olursa o da yardım eder. Bir Şoka direnmeyi. Ama şok çok büyük olursa ne olacak? Ee, yani ona yapacak bir şey yok. Şimdi sonuçta e, İrlanda olayına bakın. İrlanda'da büyük bir lavabalik falan yoktu. E, bütçe açığı e, vesaire. Yani öyle bir sorun yoktu. Ama bankacılıkta bir sorun vardı. E, şimdi o operasyon başlayınca inanılmaz derecede şimdi bütçe açığı bir miligerin %33'üne çıkması bekleniyor. %33. %33. Biz evet. hani işte yani işte %3.5 ortaçı tedirgin tabii. oluyoruz 33 ve çok acayip bir şokla karşılaşıyor. Onu kurtarmak için işte Avrupa Birliği işte IMF bir şeyler yapacak. E ama korkulduğu gibi sıraya başka ülkeler girerse. Şimdi İzlanda'nın lafı tekrardan dolaşmaya başladı. E Portekiz'in gündemde, İspanya herkesi korkuyor. Başka bir nedenle korkuyor İspanya'nın durumu bunlar kadar Saydığım ülkeler kadar sorunlu değil ama çok büyük bir ekonomi yani orada bir taslılık çıkarsa onun alttan kalkmak da çok güç. Ama böyle bir olay olduğunda e, bu tür yatırımcıların kafasında bu tür ülkelerde sorun var olacak. Mesela Akdeniz ülkelerinde tabii o zaman girdik işte. yani ne kadar biz Türk yüzlecek sonuçta o kategoriye de yer almış olacağız. Benim görebildiğim kadarıyla önümüzdeki dönem böyle geçecek ve kolay da geçmeyecek onu da söyleyeyim. Hatırlarsın bu kriz sırasında şeyi söylemiştim. Başlangıçta tartışırken bu krizden çıkış yolu da çok sıkıntılı. Evet, evet. Yani. birkaç defa ha. da belirtmiştin onu evet. Ya bu çünkü hani böyle programlanıp işte yarın bunu yapacağız. Bunun sonucunda öbür gün böyle olacak. O durumda da biz böyle yapacağız diye olmuyor bu iş. Hiç beklemediğim bir, şey, bir olay çıkıyor. Sezde ya da bir başka bir yerde. Ve süreç devamlı... E Yeni dalgalanmalar ve belirsizlikler yaratıyor. Evet, bu Avrupa'da da net olarak gözüküyor. Ve çok. Yani tabii e, bir sıkıntımız daha var onu da söyleyeyim. Gerçi bir Yunanistan'ın girişim varmış ama o e, Türkiye'nin Avrupa Birliği e, üyeliğine e, hep beraber veda edelim toplantısı mı yoksa başka bir şey mi anlayamadım? Türkiye açısından bir de Avrupa Birliği düşüyor sona erdi. Yani o da çok ciddi bir sorun bence. Yani düşün soruna ermesi e, diyebilirsiniz ki ne olacak? Düş görüyorduk. Bitti ama e, düş sonrasına hazır mıyız da var. Yani Türkiye Avrupa Birliği üyeliğini çok uzun bir süre e, belki de ebediyen unutmak zorunda. Ama bundan sonra nasıl hareket edecek? Çünkü Avrupa Birliği bundan sonra Türkiye sağladığı daha evvel sağlamakta olduğu avantajları da sağlayamayacağı için Avrupa Birliği pazarları bizim için Avantajlı pazarlardır işte şu şu şu nedenlerle filan dediğimiz olaylar da gerçekleşemeyebilir. E, o zaman biz çok daha e, yoğun bir rekabet içerisinde dünyada ayakta durmaya e, çalışmamız gerekecek. Ne yapacağız? Nasıl bir strateji izlememiz lazım? Herhalde küçük gidecek değiliz buradan. Yani... Evet bir çeşit travma sonrası stres bozukluğu diyebiliriz belki buna da öyle mi? Ee, Düş Henüz Türkiye'de bu yok ve biraz da ben onun için konuşalım istedim. Şundan dolayı beni en çok korkutan şey herkes durum iyi dediği zamandır. O zaman <gülüyor> ben korkarım. Çünkü bu bizde dünyada da yani sadece bize özgü bir şey değil rehaveti beraberinde getiriyor. Oysa ortamda e, Rehabete Kapılmamak için çok neden var Ama bu ifadeyle Türkiye'de durum kötü ifadesi Birbirine karıştığı için ya, Yani sen ama olumsuzsun deniyor ya, Hayır ben yani söylemek istediğim o değil Bu bulunduğumuz nokta istikrarlı bir noktaya tekabül etmiyor Dünya koşulları nedeniyle Bu olumsuza gidebilir Şimdi Benim Beni rahatlatan nokta Bir nokta var e, Hükümet kanadında bu olayın Farkında olduğu anlaşılıyor Yani bu önlemler alanlar, Merkez Bankası e, Yani Maliye politikasını yapanlar O iyi bir şey Biraz da e, toplumda haberdar olması lazım Çünkü bazen e, Kestiremiyorum Yani Çok sert bir önlem alması da gerekebilir İnşallah gerekmez ama gerekebilir Gerektiği zaman vay ne yapıyor Değil de ha, gerekiyordu. İkisinde aslında çok fark var. O önlemin başarıya ulaşması açısından. Ee, biraz öyle şeylere ihtiyacımız var. Ee, biraz dikkatli olması gereken bir dönem yani. Ee, Türkiye şu anda mesela ihracatını arttıramıyor, ithalatı çok artıyor. Ama bu daha ve konuştuğumuz konu. Yani Türkiye, kriz sonrasında e, e, kurtulmaya çalışan ülkeler için bir pazar, iyi bir pazar. Buraya mal satmak iyi bir şey. Dolayısıyla Türkiye'nin e, ithalatını, Türkiye'ye mal satabilmek için yarışın artacağını tahmin etmemek için hiçbir sebep yoktu. E, ama bu durumda da Türkiye bir yandan da tasarruf açığı olan bir ülke olduğu için sermaye girişine muhtaç. Sermaye girişine muhtaç olduğu zaman da bu Türk lirasını reel olarak değerlendiriyor. Bunun önemli bir nedeni var çünkü Türkiye'de enflasyon yüksek. Yani çok kolaylıkla Türk lirası değerlenebiliyor. Ee, böyle olduğu zamanda bizim ihracatımız da olumsuz etkiliyor. Tabi ithalatımız da daha cazip kılıyor. Yani kendini besleyen bir süreç var. <gülüyor> Kesmek de kolay değil. Alınan önlemlerle ben kesilebileceğini sanmıyorum. Bu önlemler şu ana kadar Merkez Bankası'nın ilan ettiği önlemlere baktığın zaman daha çok şey anlamına geliyor. Biz bu olayın farkındayız. Yani bu yani siz de <gülüyor> haberdar olun demeye getiriyor Evet Gidişat e, düşündürücü ama e, Ama bir şey söyleyeyim Yani bunlar içinden çıkılmaz sorular değil Yani değil, evet. mahvolduk falan Edebiyatı değil bu Bu sadece önümüzdeki dönemde Yani her zamankinden daha dikkatli gitmemiz gerektiğini gösteriyor Bir de tabi artık uzun vadiyi oturup düşünmemiz lazım Yani bu Böyle büyük laflarla geçiştirecek bir olay değil yani Türkiye bu önümüzdeki dönemde ne yapacak? Onu da oturup düşünmemiz lazım. O da bir yani sadece iktidara bırakabilecek bir sorun değil, iktidarı da çözebileceğim sanmıyorum zaten. Evet. Peki çok teşekkürler. Ben de Hasan. Teşekkür ederim. Hasan Erselli Ekonomi Notları. and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 Light of the Fumblebee Bal uçuşundan esinlenerek yapılmış bir söz oyunu da var Fal barısının uçuşu gibi bir laf ee, yani bir anlam ifade etmiyor ama hoş bir başlığı olduğu şüphesiz Paul Desmond ve Jay Mulligan iki usta saksafoncunun başka caz ustalarıyla birlikte seslendirdiği Cool Sounds for a Warm Night albümünden çaldığımız bir parçaydı Gerekçesi çalmamızın sebebi, hikmeti ise Paul Desmond'ın doğum günü olması bugün. 1924'te bugün doğmuş, 1977'de hayata veda etmişti Paul Desmond. Bir cazda alto saksafon üstadı aynı zamanda da besteci San Francisco doğumlu Dave Brubeck kuartette dörtlüsünde çok başarılı çalışmaları var hatta Take Five adlı çok da ünlü bilinen bestesinin de yaratıcısı kendisi onun ölüm doğum gününde çaldık size bu parçayı açık radyoda açık kaste. Evet Açık Radyo Açık Gazete ve devam ediyoruz. Kıtalar arası, satır aralarında kıtalar arası seyahat niteliği de taşıyan programımıza. Tekrar uzak bir yere gidelim önce. Haiti'den haberler, dün de çok ilginç bir haber gelmişti. E, sen onu duymadın galiba. Açık, e, açık Yeşil'de konuştuk. Bu kolera vakaları çoğalıyor ya müthiş. Başkente de doğru. Porto Hı -hı. de gitti. Porto Prince diyorlar galiba. Başkente. E, fakat sebebi neymiş? Yani şey Felaketin ardından insanları kanalizasyonun ortasında yatırmak dışında sebebi mi? Evet. Başka bir sebebi daha mı varmış? Varmış. Küresel ısınma. Hiç şimdiye kadar tarihinde görülmemiş. O enlemde e, kolera e, durumuna rastlanmıyormuş fakat yani uygun ortam olmasının ötesinde bakteri içinde e, daha ekolojik uygun, uygun bir ek ortam evet var. olmuş çok enteresan bir haber evet. yani doğrusu bir yandan da değil Birleşmiş Milletler yaklaşık 7 senedir her raporunda bunun zaten böyle olacağını evet. farklı önlemlerde beklenmedik daha doğrusu görülmedik hastalıkların görüleceğini aynen, söylüyordu. Aynen ve hatta Nepallilere de e, Nepal'den gelen az, Birleşmiş Milletler e, askerlerine de saldırı filan olmuştu onlardan bulaşıldı diye bulaştı geliyor diye. Nepal'de görülen bir şey olduğu için filan işte bunların hiçbiri doğru değilmiş. Ama şimdi asıl başka bir haberim var üst düzey bir sağlık uzmanı gelecek gelecek 12 ay içinde önümüzdeki yıl içinde ne kadarlık bir sayı öngörmüş kolera vakaları açısından biliyor musun? 400 bin 400 bin Haitili koleralı olabilir koleraya yakalanabilir önümüzdeki 12 ay içinde demiş. Şu ana kadar 1400 kişinin öldüğü söyleniyor ama bunun çok daha yüksek yani 2000 filan olması da büyük ihtimal deniyor. Fakat çok acil yardım istenir. 400 bine kadar çıkabilir önümüzdeki 12 ay içinde demiş. John Kim Andrews adlı Pan American Health Organization kuruluşun sözcüsü. Bunlar bütün bunlar soyut rakamlar gibi geliyor insana doğrusu. Bir de Yeni Zelanda'da pek haber olmadı galiba. Maden mezar oldu. ...beş günde iki patlama oldu... ...29 içinde öldüğüne... ...karar verildi... ...Ajans France Presse ve BBC'den... ...ben Radikal'de de görüyorum... ...bu haberi oradan almışlar... Ee, ...olağanüstü bir fotoğraf... ...basılmış aslında... ...yakınlarından birisi... E, e, ...eşi ya da... ...kız kardeşi olabilir... ...bilmiyorum madencilerden... ...öldüklerine hükmedilen... ...ikisi... E, bir fena halde hükümete karşı bir parmak işareti yapıyor orta parmağıyla genç kadın. Ve yüzündeki öfke işareti, öfke de belirgin şekilde okunabiliyor doğrusu. E, ne oldu peki bu şeydeki Şili'de hani insanlığın dönüm noktasıydı. Bütün insanlık hep beraber bütün olup sevinmiştik. E, bir... Tamam bu sistemik en... bir değişiklik demekti ki insanlar kötü durumlarda el ele duruyorlar ve sarılıyorlar. Ama öyle verilmedi Konu gazeteler. Gibi. Bütün gazeteler manşetlere ve sür manşetlere aldılar. insanlık için en büyük zafer işte. Böyle e olur tamam teknoloji. Işte, sevginin de. zaferi. Yani hani bu bir daha olmayacağına dair ya da olmaması için bir şey yapılacağına dair bir şey konuşulduğunu hatırlamıyorum. Evet. İnsanlar artık yerin altına inmesinler 3 kuruş için falan gibi bir şey söylendiğini de hatırlamıyorum. Kurtarmada son derece geç kalındığını düşünüyor halk ve isyan etmiş durumda işte bu öfkeli fotoğrafta da görüldüğü gibi. Ölenler arasında da sık sık üstünde durduğumuz bir konu var. 17 yaşında bir delikanlı da var. 62 yaşında kıdemli bir madenci de var. İlk kez iniyormuş zaten hemen öldü. Kurbanların e, Yeni Zelanda dışında Avustralya, Britanya ve Güney Afrika köylerinde. Vatandaşları olan insanlarda da Vardı aralarında Çok Belediye Başkanı Tony Cox insanlar öfkeyle haykırdı Tüm olanlardan tiksiniyorlar demiş Pek çoğu yanlış yönlendirildiklerini Düşünüyor Bu bölgenin en karanlık anı Bundan kötüsü olamaz demiş Maden yöneticisi de oğullarımızın hepsini geri istiyoruz, dışarı çıkarılmalarını istiyoruz demiş. 21 yaşındaki madencinin babası da hala birinin canlı bulunabileceğini umuyorum demiş ama neyse ki hükümet bayrakları yarıya indirerek bu meseleyi halletmiş. Durum bu. Yaraları saracağını vesaire de söylemiştir büyük ihtimalle falan filan. Orada da bir e, demirel versiyon politikacı herhalde vardır. Bu işler hiç şüphesiz. Için. Da, aynen öyle zaten. Yalnız belediye başkanı hakikaten biraz öfkeli gibi. Ya tamam orada belediye başkanı kaldı. halktan oluyor ya. Evet. Yani çünkü merkezi hükümetten değil zaten vergi toplayarak halktan para aldıkları için e, daha popülist davranmak zorunda kalıyorlar. Merkez yerine. Evet. <gülüyor> Bu robot getirdiler şuradan buradan. Onlar da bozuk çıktı. Çalışmadı robotlar. Yani teknoloji de kurtaramadı. Ve bütün dünyada da aslında giderek müthiş revaçta tabii. Kömürden vazgeçilemiyor. Çünkü kömür fiyatları da zaten ikiye üçe katlanmış durumda. Dünyada büyük Çin'de de filan da... İhtiyaç var. Kömür üzerine müthiş, ilginç bir yazı vardı ama bir türlü getirme fırsatımız olamadı. Ama böyle olacaktır. İşte fosil yakıtlarla ilgili şirketler raporunu zaten size daha önce program başında sunmuştuk. Bu böyle gidecek. Ee, buradan doğrudan bağlanabilir mi bilmiyorum ama sen teknoloji deyince aklıma bu geldi benim de. Ee, teknolojinin zaten ne kadar hayra alamet olduğunu... Tartışmak mümkün, kimin teknolojisi, ne teknolojisi falan filan diyerek de devam edilebilir. E, Türk'te bugün sürü manşette bir iddia var. Dün e, daha geniş ele aldığımız hayata dönüş operasyonu ile ilgili evet. e, beyaz fosfor kullanılmış olabileceğine dair. Çünkü elbiselerde yanık olmayıp vücudun erimiş olmasını nasıl açıklayacağını bilemiyor adli tıp uzmanları. Hmm. Evet zaten beyaz fosfor neydi hatırlayanlar var mı bilmiyorum Haber Türkte hatırlatmış ee, beyaz fosfor birincisi yasaklı yani savaşlar dahil kullanılamayan bir madde ee, öldürmek serbest biliyorsunuz ama bazı silahlarla değil bu yasak olan silahlardan İsrail uygulamıyor genellikle bu yasa ama, onlar bile reddediyorlardı. Yani evet. Birleşmiş Milletler binaların üzerine fosfor bombaları atıp sonra hayır canım ne fosfor falan dediler bir süre. Bir, bir süre sonra da işaret için kullandık sadece dediler. Evet. Aydınlatma bir şey olabilir. Aydınlatıyor gerçekten ona şüphe yok ama bir yandan da işte bazı yan işte collateral damage dedikleri işte yan evet. zararlar ortaya çıkıyor. Burada da böyle bir yan zarar olmuş insanlar yanmışlar yok olmuşlar erimişler. Beyaz fosfor kullanıldı mı iddiasına herhalde Adalet Bakanlığı'nın jet hızıyla cevap vermesi gerekiyor Bu arada dün tam da zaten söylemiştik Hikmet Sami Türk gibi adamlar Televizyonlarda hala önemli şahıs eski Adalet Bakanı Hukukçu falan diye çıkarılıp Sosyal konuşuluyor Demokrat. Konuşturuluyor diye dün yine televizyonlardaydı tabii ki yani Hayata dönüş operasyonu bile hala daha konuk edilip bu adama soruluyor Başbakan kimdi? Ee, yanlış hatırlamıyorsam Ecevit. Ecevit olmalı. Mesut Yılmaz Ecevit dönemiydi. Onu hatırlıyorum ama e, başbakan tabi Ecevit. Mesut Yılmaz olmadı başbakan o hükümette. E, Sadettin Tantam vardı. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum. E, Hikmet Sami Türk vardı. E, dün aslında Sami Türk işte ilginç açıklamalarda bulundu diyebilmek mümkün. Hikmet Sami Türk dedi ki yani biraz şey bir tattaydı. Niye bu kadar uzatıyorsunuz anlamıyorum. Havasında bir tarzda biz görevimizi yaptık dedi. E, görevleri devletin koruması altındaki mahkumların öldürülmesiydi herhalde. Çünkü bu oldu ve gayet gayet istekliydi belli ki bununla ilgili operasyon. Hayata dönüş dedikleri şey devlet kararıydı diyor. Yani evet. kendisinden başka bir devlet var. Adalet Bakanı olarak görev yapıyor. Yani ona bağlı olan tahtı. cezaevlerindeki uygulanacak olan durumla ilgili devlet kararıydı diyor benim kararım değil mi demek bu evet, ne demek bu tamamen o demek yani bana sakın suç bulmayın bir devlet var bir zaten devlet demiş, var benden içeri <gülüyor> benden derini derinü evet biz o zaman görevimizi yaptık benim kararım değildi devletin kararıydı diye demiş zaten yani benim kararım değildi söylüyor çok güzel ee, işte biz de seni bakan diye koyduyduk oraya ama işte o da benim kararım değildi açıkçası söylemek gerekirse <gülüyor> Ama yani istifa filan da etmemiş. İnsanlar fosfor bombaları ya da başka bir şeylerle yakılarak kolları kopan kolları köpeklerin ağzında gezerek... 32 kişi... Kurşunlarla öldü. ve ağır şeylerle darbedilerek, kafa tasları parçalanarak ölen insanlardan bahsediyoruz. Ve kendisi bu devletin işiydi, benim işim değildi diyor. Kendisinden sorumlu cezaevlerinde olan... Ve bunu da, e, aa öyle miydi, aa çok güzel söylediniz diyorlar o zaman gazetecilerde, medyada, öyle mi? Harika doğrusu. Ee, yani niye yargılanması gerektiğine dair bile şüpheli var. Niye yargılanayım ki canım ama bir yandan tabii yargı süreci devam ediyor falan gibi şeyler söylüyor kendisi. Ee, gerçekten kabul edilebilir değil, başka denilebilecek bir şey yok. Bir de bir sürü bir sürü garip şeyler üst üste devam ediyor. Biz o zaman görevimizi yaptık. Benim kararım değildi, devletin kararıydı. Bence günün sözü budur. Evet. Ee, günün sözü herhalde hakikaten çıktı. bu. Ee, Ama bu adam dışarıda, bu adam yargılanmıyor. Bu adam üstü üstlük, itibar olaraksa itibarlı. İtibarsızlaştırılmıyor bile. Yani hani... Evet, gazeteciler de sormuyor. Right, right. Nedir bu devlet sayın... Türk. Hangi devlet diyorsunuz? Hani sizi devlet bildiydik bugüne kadar ama diye. Yani belki de Ziya Gökalp'e kadar yine geri götüreceğiz. Bu seyahatimiz satırlar arasında devam ediyor. Zaman tünelinden de geçip gidiyoruz. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım demiş idi. Hatta Haldun Taner'in de rahmetli. Evet. Öyle bir oyunu vardır bilindiği gibi. Yani gözlerini kapattığın zaman... Devletin kararı yani bu tam anlamıyla o demek biz o zaman görevimizi yaptık benim kararım değildi devletin kararıydı diye milletvekili olmuş oylarla seçilmiş ondan sonra da iktidar partisinin bir milletvekili olarak Adalet Bakanlığı'na getirilmiş yürütmenin bir parçası olmuş bir insan bunu söyleyebiliyor benden sorulmazdı devletin kararıydı diyor harika doğrusu. Hakikaten harika. Ee, öyle. Bu arada bir diğer e, şey ise Alper Turgut'un söyledikleri oldu. Başka gazeteciler de dün televizyonlarda. Hayata dönüş nasıl oldu da böyle verildi? Dün de sorduğumuz şeylerden biriydi. Medya bu olayları bir devlet operasyonu, gereklilik. İşte oluyor böyle tatsızlıklar ama ne yapalım lazımdı falan gibi bir şekilde vermişti. İnsanlar parça pinçik edilirken orada. Bunun da nasıl olduğuna bakmak gerektiğini ve kimlerin ne yazdığını hatırlamak gerektiğini söylüyorduk. Mesela işte bir anette bugün Alper Turgut'tan bahsediyor. Hayata dönüş operasyonunu izleyen gazetecilerden biriydi diyor. Turgut o dönem medyasının operasyona ilişkin tutumlarını şöyle anlatmış. O dönem gazeteler 32 kişinin öldüğü bu operasyon için hayata döndürdük diyen hükümetin sesini görev üstlenmişti. Yalnızca radikal, cumhuriyet gibi birkaç gazete operasyonu eleştiren haberler yaptı. O döneme ilişkin hatırladıklarından biri, evlatlarıyla ilgili bilgi alamayan ailelerin gazetecilere sorular sormasıydı. Ancak biz de bilgi alamıyorduk. Gelen bilginin tümü de devlet kaynaklıydı. Çok gizli olarak yürütülen bu operasyonun vahametini daha önce hiç görmediğimiz türde araçların cezaevlerine girmesiyle anladık, diyor. 4 bin askerin katıldığı bir operasyon. Sürerken biz gazeteciler cezaevinden kilometrelerce uzaklıkta tutuluyorduk diyor. Zaten daha sonra da elbiseleri yerine vücutları yanan yaralılar dışarı çıkmaya başladı. Ama yaralılardan Birsen Kars çıkarıldığında diri diri yakıldık dediğinde medya bunu örgüt onları yaktı diye kullandı diyor. Cezaevinden açıklamalar geliyordu. Kendimizi yakacağız diyorlardı. Hatta 19 Aralık'ta çıkan gazetede kendimizi yakacağız manşetiyle bir haber vermiştim. Ama bu haberi operasyon başlamadan vermiştim. Devlet biraz da bu açıklamaları kullandı. Kendilerini yaktılar gibi diyor. Ee, yani bu bir öz herhalde değil mi? Benim anladığım o. Yani böyle kullanılmasından üzülmüş o da. Turgut'ta. Evet. Evet. İçeriden çıkarılan ve hastanelerde tedavi altına alınan insanların anlattıkları dışarıya mektupların sızmasıyla medyada bir kırılma yaşandı. Ben hiç hatırlamıyorum o kırılmayı. Ama belki de yaşanmıştı ben hatırlamıyorum. Zaten ondan sonra operasyonla ilgili gerçeklerin yayılması üzerine neredeyse tüm gazeteler, işte. gazeteciler hakkında davalar açılmaya başlandı. Bunu hatırlıyorum işte. Yani gazeteler ve gazeteciler hakkında davalar açılıyor. Eski Adalet Bakanı da o zaman görev görevde. Ve bu davaların açılmasında da bil fiil nezaret etme durumunda. Konumu gereği zaten. Adalet Bakanı çünkü. Evet. İşte onun konumunun ne olduğu zaten belli oldu. Yani Hikmet Sami Türk'ün gerçekten konumu gereği. Hareket ettiği çok belli ama... Söylüyor zaten. Açıkça da söylemiş. Yani ben yapmadım hakikaten. devlet yaptı diyen bir Adalet evet. Bakanı. Baya hakikaten e, kopyanın kopyası bir durumlardan bahsediyoruz ama... Daha en çarpıcı bence ve en e, kırıcı ve üstüne üstlük belki de en üstünde durulması gereken kısmı Turgut'un söylediklerinden şu. Bugün ise bütün o manşetleri atan gazeteler sanki o manşetleri hiç atmamışlar gibi davranmaları en çok ilgimi çeken kısım. Muhabirler olanları bilebildikleri her şeyi tüm açıklığıyla yazdılar ama ne yazık ki gazeteleri muhabirler yönetmiyorlardı diyor. Yani özetle... Gazetelerin aslında olan bir taneden haberi olduğunu ama editoryal kadroların bunları bilerek ve isteyerek sansürleyip ...halkı, kamuoyunu yanılttıklarını söylüyor. Dezenformasyon, kara propaganda... ...derin devletle işbirliği ...ne istersen söyleyebilirim. Peki bunların isimlerini niye söylemiyoruz? Çünkü o, bunlar her kimseler büyük ihtimalle... ...hala gazetelerdeler ve... Ga ...gayet o zamanki, fiyakalı o zaman, görevlerdeler evet, hala. O zamanki bütün gazetecilerin... ...yani gazete yöneticilerini... Editoryal kadroları kaldır. zan altındadır. En azından çıkıp herhalde ben olsam... ...bana demiyor herhalde derdim. Eğer böyle bir halt yemediysem... ...ama devamının niye mesela... Tecrit edemiyoruz Niye en azından afişe edemiyoruz O kısmı biraz karışık Peki ben bir ufak Tahminde bulunayım mı Şey yaparsak sor, Diyelim ki sor, Soruldu bu soru O zamanki editoryal yönetime Vallahi bir Sorulmasına ne gerek yok bir yandan çünkü gazeteler 10 sene öncesi de internette olduğu için görmek mümkün. Hayır hayır şimdi niye öyle yaptınız diye sorulursa ne yapıyordunuz siz diye sorulursa, ne cevap vereceklerini biliyor musun? Ne diyecekler? Biz o zaman görevimizi yaptık bizim kararımız değildi devletin kararıydı diyecekler. Peki, Benim tahminim bu. Ama şu aşkı nasıl açıklayacaklar mesela Ertuğrul Özkök yine Hürriyet'in dönemin yayın yönetmeni adamı. Hükümetin bu operasyona verdiği hayata dönüş adı dün gerçek anlamını buldu diyor operasyonun ardından. Ee, Cüneyt Ülsever mesela ceza ve operasyonlarında hükümeti desteklemek gerek diyor. Ee, o Milli Tarihtekileri tabii söylüyoruz. tabii. Yani o tarihte söyledikleri yani laflar dönüş gerçekten hayata dönüş oldu diyor. Ben bunu hatırlıyorum. Millet yayın yönetmeni Mehmet Yılmaz sahte oruç kanlı iftar demiş mesela. Emin Çöleşan insan hakları diye bir yazı yazmış. İşi gücü vatan ve millet düşmanlığı yapmak olan insan hakları soytarıları cezaevlerinde yaşanan üzücü olaylardan sonra yine ters taraftan ses veriyorlar demiş. Emin Çöleşan Emin Şu anda Çöleşen sözcü zaten. Yazı, yazar. ee, köşe yazarı. Ona sormalıyız o zaman. Özgök iki gün sonraki yazısında fedakarlık, sevk ve idare becerisi dirayetten dolayı devlet yetkililerini kutlamış. Ee, Güngör 33, Mengi 23... devlet uyandı demiş harekat adalet bakanının dediği gibi insan hayatını kurtarma operasyonudur demiş adalet bakanı o dönemde yani ben yapmadım devlet yapıyor dememiş İnsan haklarını kurtarıyormuş insan hayatı kurtarıyormuş öyle açıklıyormuş Güngör Mengi de ne güzel dedi demiş Güneri Civaoğlu zorunluydu demiş Bülent Ecevit övmüş demiş yani çok dirayetli bir iş yaptı hakikaten. Sosyal demokrat bir başbakan demiş mi? <gülüyor> Bakayım İçişleri Sosyalist. Bakanı Tantanın hap hapishanelerde derebeylik görüntüsünü sona erdirilmesi için bu işe hmm. giriştiğini söylemiş. Ya bu insanlar aramızda ve bu insanlar saygınlar. Yani bence aramızda olmaları sıkıntı değil. Ya yani hapiste olmalıydılar ya da maymun gibi kafeste durmalıydılar falan değil ama saygınlar yani. Meslekleriyle, evet. söyledikleriyle, ahlaklarıyla ortada ve saygınlar. Gayet ilginç bir durum diyebiliriz herhalde. Ben başka bir şey söyleyeceğim sana biraz karşı çıkma pahasına. <gülüyor> Kolay giyen Günden beri buldunuz. kovalıyorsun. E, Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün hesap vermesi gerektiğini çok haklı olarak söyledin. Fakat şimdi bu konuştuklarımızın üzerine ben <gülüyor> diyeceğim ki Aralarındaki bütün bu medya e, soyutarıklarından sonra aralarında zemzemle yıkanmış gibi kaldığında söyleyebilirim hiç olmazsa bunu söylüyor çıkıp. Biz o değil zaman. Bundan hiç çıkıp ya evet biz o zaman devlet baskısıydı boyun eğdik ya da ya Gaza gelmişim hakikaten olacak iş değil ya da ben galiba bu işi beceremiyorum gideyim mi? Falan Hayır, gibi gideyim, bir şey diyen yok. Onu beklemiyorum ama ee, sadece... Bekle yahu yukarıdan açalım pazarlığı. Hikmet Sami Türk'ün söylediğini söylesinler benim için kabul yeterli ama o bir adım ileride. Evet. Bunu kabul etmek bana da çok zor geliyor ama hiç olmazsa senle karşı çıkmaz. Hiç olmazsa bunu söylemiş. Biz o zaman görevimizi yaptık benim kararım değildi devletin kararıydı diyor. Öbürleri... Öbürleri hala anlışanlı şanlı üstüne üstlük demokrat üstüne üstlük e, yazar üstüne üstlük aydın maydın gibi bir de böyle garip kisveler var e, biliyorlar yapıyorlar görüyorlar bütün yani gerçekten evet ahlaksızlık dışında herhalde bir kelime yok ama evet, medyanın ölümü. Çoktan oldu. Evet. Ama <gülüyor> bunun... yok, gömeni yok yani. Evet şey gömeni yok. Sadece ve çok ağır bir durumla karşı karşıyız kendilerine şanlı şanlı gazeteci yönetici diyen insanlar patronlarından hiç bahsetmiyorum bile. Bu göreve soyunanlardan bahsediyorum. Hakikaten de gazeteci yazar Turgut'un 2007'de de Sessizliğe karşı diye ölüm oruçlarını Anlattığı kitabından da e, Türkiye Cezaevleri cehennemi yaşıyordu Demiş zaten Kahredici tecrit Koşullarında eriyen sadece bedenler Değildi kor bir ateş Düşmüştü insana dair her şeye Hakikaten Bütün bu sürecin insan... sonunda ne olduğunu da Belki hatırlamak gerekiyor çünkü insanlar Hala bu yapılan operasyonların Sonucunda ortaya çıkan Tecrit cezaevlerinde Çile dolduruyorlar. Tek evet. başlarına hücrelerde kalıyor insanlar. F tipi cezaevleri böyle kuruldu. Bu cesetlerin üzerine kuruldu. Ve e, işte yapanlar büyük ihtimalle terfi etti. E, seçilmiş olanları işte. Hakimler sadece yüksek kurulunda görev yapmaya devam eden. Işte. Tabii tabii. Yani kimseye Her bir şey tutsun, olmadı. Filan e, falan. Bu hal bu. Ve gerçekten ahlaksızca veya değil hal bu. Bu arada e, tekel işçilerinin durumuyla ilgili artık çok gündem değiller ama... E, ...önemli bazı şeyler var. Gündem değiller ama onların gündemi hala nedense işleri çok ilginç bir şekilde. E, dün işte tekel işçileri yine dayak yediler. Değişiklik olsun diye. Bu sefer e, tek gıda iş genel başkanı Mustafa Türkel ve korumalarından dayak yediler. Sendika önünde protesto ediyorlar. Mustafa Türkel sendikaya girerken... Bunun üzerine türk elinip küfür ediyor işçilere. Bununla da kalmıyor. Polisler ve korumalar işçilere girişiyorlar. E, i̇şçilerin elebaşısı durumunda olanlardan biri olan Metin Arslan e, kafasına yüzüne ağır darbeler alıyor. Hastanelik şu anda hastanede zaten. Eee... Durum bu. Ayrıca bugün de sendika bürokratları diyebiliriz herhalde bu olan bir şey. Çünkü işçi sendikayı protesto etmek zorunda kalıyor. Üstelik protestonun sonucunda sendika bürokratlarının korumalarından dayak yiyor falan filan. Saat 16'da tek iş genel merkez önünde basın açıklaması yapılmış, kınanmış. Ama tek iş ne anladı bu işten bilmiyorum. Bu arada iyi bir haber de vereyim bari bütün bu öfkenin üzerine. Tekel işlerini destekleyen öğretmenler vardı hatırlayacaksınız. İzinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle dava açılmıştı haklarında 35 öğretmenin. İlk duruşmada beraat etmişler. Evet, evet. Ben de demin sözünü Bu ettiğimiz için bir de haberi hiç olmazsa birkaç cümleyle özetleyelim. Bugün şey var... Avrupa'da İstanbul'da Avrupa yazarlar parlamentosu var fakat bir tansiyon durumunda çıkmıştı İlmi Yavuz geçen hafta yazar dostlarımız Müslümanları aşağılayan V.S. Naypul'la yan yana oturmayı nasıl içlerine sindirecekler diye sormuştu. Çünkü bugün Radikal Hayatta da hayat bölümünde ekinde de buna geniş yer ayırmış kapak yazısı haline getirmiş. Ve kendisinin işte bütün üçüncü dünya ülkeleriyle ve Müslümanlığı aşağıladı diye e, İlmi Yavuz'un başlattığı bir e, yazıdan sonra bir tür kampanyaya dönüşmüştü. Onur konuydu çünkü Avrupa Yazarlar Parlamentosu'nun. Fakat e, Neipo Türkiye'ye gelmekten vazgeçmiş. E, ve... E, Diğer onur yazarı Yaşar Kemal açılışa katılacak diye Burcu Aktaş bir haber yapmış. Bir tür entelektüel linç adı altında. Neypoğlu'nun onur konuğu olduğu Avrupa yazarlar parlamentosuna gel gelmediği ve yazarlara da Neypoğlu tırnak içinde krizini sormuşlar. Yazarların çoğu olayları linç, ölçüsüzlük hatta abes diye nitelendirmişler. Ama parlamento bugün de toplanıyor. Şimdi... Burada e, e, önemli tepkilerden bir kısmını da söyleyelim. E, arkadaşı Hani Kureyş'i bu, şoke oldum. Çok güç bir şey Türkiye'nin medeni dünyanın bir parçası olduğunu düşünüyordum biliyorsunuz. Sürekli kişi... medeniyet testi durumu beni açıkçası ayrıca sinir ediyor. Çünkü bunun da özü gereği oryantalist olduğunu düşünüyorum. Aha bak yine meden değiller. Bak yine pırtla durumu sürekli. Ha yapılan o... hareketi doğru bulduğundan hani, değil. E... Ölçütü böyle koymanın rahatsız edici olduğunu Ya Tabii. Yani. Zaten aslında e, düşünce ifade özgürlüğüyle ilgili bir mesele evet. tamamen bu. Medeniyetle falan ilgili değil. değil. Murat Uyurkulak mesela çok e, ilginç bir tepki vermiş. Ne Neypo o gelmiyorsa ben de gitmiyorum demiş. Hı hı. Zira benim söyleyeceklerimden de hoşlanacaklarını sanmıyorum. Bu tertemiz ruhlu prensip müptelası hayatı mazlumların müdafaa etmekle geçmiş düzgün ve meşru sanatçı tespit uzmanı zatlara parlamentolarında muvaffakiyetler temenni ediyorum. Sadece Müslümanlar değil işçiler, emekçiler, kadınlar, çocuklar, Kürtler, Aleviler, eşcinseller vesaire de onlara çok şey borçlu demiş. Yani pek çok tepkinin ölçüsüz ve yanlış olduğunu söyleyenler var. Semih Gümüş, yazarlar düşünceye düşünceyle karşılık verir diyor. Neypoğlu da her zaman eleştirebiliriz ama onu burada bir toplantıya katılmaktan caydıracak bir söz şiddeti kullanmak yazarların işi değildi. Burada diyor. yine sıkıntı zaten yazarların sadece yazar olarak kalmayıp yine devlet erkanıydı oydu buydu işin içine girmiş olması. Yoksa yani şunu anlayabiliyorum ben o geliyorsa ben gelmem sanat ortamlarında çok standart bir durumdur hep politik olması da gerekmez egoya da bağlı olur ona da bağlı olur İsteyen gelsin isteyen gelmesin ama bunun ciddi anlamda bir ülke gündemi taraf olma hali ve hiçbir alakası olmayan adamı okumamış insanların bile taraf olduğu bir süreç yaratılıyorsa orada iki şeye bakmak gerekir bir e, hani yaygın iletişim kanalları niye böyle bir haltıyor diyor? İki devlet niye bu işin içinde gibi iki evet, tane sürece bakmak önemli. lazım. Belki bir üçüncü noktada var. Daha çok etrafında zamanımız yok bunu tartışacak ama mesela e, bazı yazarların Ahmet Ümid'in ve Gündüz Vassaf'ın da e, söyledikleri arasında da şöyle bir şey var. Ee, bu Kusturitsa olayından sonra ikinci olay demiş Ahmet hı hı. Ümit mesela. Kusturitsa'nın ve Naypoğlu'nun görüşlerine katılmayabiliriz. Ee, ama ya bunları kültürle bilgisi yok çağırmamanın. Bu ikisinin farklı şey olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Tamamen ayrılması gerektiğini. Gündüz Vassaf'ta şey demiş Birleşmiş Milletler Türkiye'de olsaydı herhalde hiçbir toplantı yapmaz yapamazdı küresel sermayeye açık Türkiye ama küresel kültüre kapalı uluslararası şahsiyetleri açıklıysa çifte standartlı dedikten sonra çifte standartımızın arkasında da Kusturica örneğinde de olduğu gibi dini ağırlıklı bir yargı seziliyor demiş şimdi burada bir problem var bana sorarsan. Yani düşünce özgürlüğü konusunda söylenenlerin tamamına katılmak hatta eksiklerini de tamamlamak istiyorum ama Kusturitsa olayı düşünce özgürlüğü ile ilgili bir şey değildi. Kusturitsanın bir soykırımın insanların ırzına geçildiği, öldürüldüğü, katliama uğradığı bir durumu onaylayan, bunu yapanlarla işbirliği yapan bir tavrı olduğu için. Mesela hı hı. E, Semih Kaplanoğlu gibi insanlar onla aynı masaya oturmamayı, oturmayı reddettiler. Ki bu tercihin sende. arkasında durmak gerekir yoksa çünkü Kaplanoğlu'na baskı olur. Ama Adal, e, Kültür Bakanı'nın mesela o zaman ben de gelmiyorum demesini o zaman da eleştirmiştik. Yine evet. devlete ne oluyor kısmı... O e... tamam. Yani burada epey şey ayrı yani ciddi bir toz dumandan ortalık kolay görülmüyor ama... Ee, gerçekten ifade özgürlüğüyle e, Kusturitsa'nın yapmış olduğu gibi e, insanlık, insanlığa karşı suç niteliğindeki şeyleri öven hatta övmekle kalmayan, onaylayan ve buna yardımcı olan insanlara karşı duruşu da çok ayırmak lazım. Yani bu bir e, ben katılmıyorum gerek Gündüz Vasıfa gerek Ahmet Ümit'e hatta e, hayat... Bir yanıyla anlıyorum çünkü bu refleksi gösteriyor onların sebebi sanırım şu her gelene garip bir ölçütler zinciri kullanılıp e, birdenbire bir kitlesel aman evet. tanrım durumları üretiliyor olması herhalde onları da rahatsız etti. Ve bunun Doğru üzerinden ama konuşuyorlar ayrıştırmak lazım yani yani hayat radikal hayatta Emir Kusturic e Altın Portakal'da VS Neypol'da Avrupa Yazarlar Parlamentosu'nda Türk misafirperverliğinden nasibini alamadı diyor son yıllarımıza damga vuran hoşgörüsüzlük diye de devam ediyor. Düşünce özgürlüğüne vize vermiyor demiş ama düşünce özgürlüğü meselesi kapsamıyor maalesef şey. Kuşuritsa meselesi. Bunu da bu ayrımı da yapmak lazım herhalde. Neyse. Bence burada bitirelim ve biraz önce sözünü ettiğimiz parçayı da seslendirsin. Paul Desmond ve Dave Brubeck dörtlüsü. Bir zamanların belki de en popüler olmuş caz parçalarından, standartlarından birinin bestecisi Paul Desmond'ı doğum gününde bir kez daha alalım. Take Five analım. Take Five dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.